Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sefe'a bi ihsanin ila yomiddin. Ema ba'd. Bugün 7 Ekim 2012 Pazar. Tekfir meselelerinde temel kaideler, mukaddimeler. Evet. Konumuzun ünvanı bu. Tekfir meselelerinde temel kaideler, mukaddimeler. Malum olduğu üzere kardeşler şeratte guluv'a gitmek Her yönüyle zemmedilmiştir, yerilmiştir Guluv'un aşırılığın Zemmine dair birçok nas gelmiştir Allah azze ve celle buyuruyor ki Kul ya ehlal kitabi La teglufi dinikum De ki ey kitap ehli Dininizde guluv'a aşırıya gitmeyin Diyor Allah Subhanahu ve teala Müslim'deki Abla İbni Mesud hadisinde de aleyhissalatü vesselam üç defa diyor ki helekel <gülüyor> mutenattıun sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip haddi aşanlar helak olmuştur. Yine Bukhari'deki Ömer radıyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hristiyanların Meryem oğlu İsa hakkında hak olmayan şekildeki övgüleri gibi siz de beni övmeyin. Ben ancak onun kuluyum. Bu sebeple bana Allah'ın kulu ve Resulü diyiniz diyor. Aleyhissalatü vesselam. Hatta yine malum olduğu üzere Yeryüzündeki ilk şirk salih kimseler hakkında huluva aşırıya gitme sebebiyle ortaya çıkmıştır. İşte tüm bunlar bize gösteriyor ki kardeşler, şeriatta huluva gitmek her yönüyle din tarafından zemmedilmiştir, yerilmiştir. Şimdi bu guluvvun aşırıya gitmenin bizim konumuzla alakasına gelince, dersin unvanıyla alakasına, tekfir meselesiyle alakasına gelince, malum olduğu üzere tekfir, Tekfir meselesi şeriatın en önemli meselelerinden biridir. Zira kişinin ahiretteki cennet ve cehennemi ile alakalıdır. Keza miras, yıkanma, kefenlenme, namazı kılınma gibi daha pek çok dünyevi ahkamla da yakından alakası vardır tekfir meselelerinin. İşte durum böyle olunca tekfirde huluva gitmek de diğer dini meselelerde olduğu gibi birçok nedenle haramdır. Mesela en basitinden bu nedenlerden birisi her kim haksız yere diğer bir ifadeyle tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalkmaksızın tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalkmaksızın bir kimseyi tekfir ederse bu kimse Allah adına ilimsizce bilgisizce söz söylemiştir. Allah azze ve celle buyuruyor ki hakkında kesin bir bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalplının hepsi Ondan sorumludur diyor Allah subhanehu ve teala İslah suresinde. Bu nedenlerden bir diğeri de Müslim'deki Abla İbni Ömer'den gelen rivayette Nebi sallallahu diyor ki اِذَا كَفَّرَ الرَّجُلْ اَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ biha اَحَدُهُمَ Bir kişi kardeşini tekfir ederse bu onların ikisinden birine döner. Bir başka rivayette diyor ki eğer dediği gibiyse sorun yok ama öyle değilse o söyleyene geri döner diyor aleyhissalatu vesselam. Şimdi burada parantez arasında ee, tabir sahilse faide babından diyoruz ki bu hadis neydi hadisimiz? Bir kişi kardeşini tekfir ederse bu onların ikisinden birine döner. Eğer dediği gibiyse sorun yok ama öyle değilse o söyleyene geri döner. Fayda babından burada parantez açıyoruz. Diyoruz ki bu hadis bize iki şeyi ifade etmektedir. İki şeyi göstermektedir ki bunlar bir, tekfirde guluba gitmenin kötü sonuçlarından biri bu ithamın kendisine dönmesidir. Bu hadisten bu faydayı anlıyoruz. İki, hak üzere yapılan tekfir mezmum yani zemmedilmiş değildir. Buna dairiyetten dikkat çekmemiz gerekir. Bu hadis bize tekrarlıyorum. İki şeyi ifade ediyor. Bir, tekfirde guluv'a gitmenin kötü sonuçlarından birini gösteriyor bize. O da bu ithamın, bu tekfir ithamının kendisine dönmesi. İki, ancak bu tekfir hak üzere yapılırsa, bu tekfirin mezmum olmadığı, yani zemmedilmediği. Bunları gösteriyor bize. Şimdi bazı kimseler, bazı kardeşlerimiz günümüzdeki harici zihniyetli kimselerin ümmete verdikleri zararı görünce, bunlara olan tepkileri nedeniyle muayyen tekfir yapılmamasını ehli sünnetin mezhebi zannetmişlerdir. Bu da ayrı bir yanlıştır. Yani tepki nedeniyle günümüzdeki harici zihniyetli kimselerin bu ümmete verdikleri bu muazzam zararı görünce, Bunlara tepki olması babından veya tepki sonucu tek, tek, e, tepkinin verdiği neticede muayyen tekfir yapılmamasını eli sünnetin sanki bir mezhebidir gibi ortaya koymuşlardır. Bu da ayrı bir yanlıştır. O zaman bu hadis bize iki şey gösteriyor. Tekfirde guluv'a gitmek batıldır ve bu ithamın kendisine dönmesine sebeptir. 2. Ancak bu tekfir haksa yani diğer bir tabirle tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktığı zaman yapılan bir tekfirse. O zaman zemmedilmiş, mezmum olan tekfir değildir. Ehli e, Evet mesela ehli sünnet muayyen tekfirde oldukça ihtiyatlı davranmıştır ve işi sıkı tutmuşlardır. Ancak tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktığı zaman da tekfir etmişlerdir. Ne ifrat ne tefrit. O yüzden mesela Allah Resulü'nün ashabı Ebubekir dönemindeki mürtetleri tekfir etmişlerdir. Yine Allah azze ve celle kitaplarında tekfir etmiştir. Fakat kefertum ba'de imanikum. imanikum. E, imanınızdan sonra kafir oldunuz diyor Allah subhanahu wa ta'ala tevbe suresinde. Aynı şekilde e, seleften bazı alimlerden de her ne kadar parmakla sayılacak kadar az olsa da muayyen tekfirde bulunanlar olmuştur. Muayyen tekfir edenler olmuştur. Öyleyse şartlarıyla birlikte tekfir yapı, haktır ve yapılır. Şartlarıyla birlikte tekfir, yapılan tekfir haktır ve bu tekfir yapılabilir. Zemmedilen tekfir ise, yerilen tekfir ise, işte günümüzdeki tekfircilerin yaptığı gibi hamasi duyguların tetiklemesiyle yapılan, tekfirin şartları ve engelleri gözetilmeden yapılan tekfirdir. İşte bu bağlamdan hareketle kardeşler, hak tekfir ile batıl tekfiri ayırt edici kaidelerin zikredilmesi gerekir ki bu hususta eli sünnet dairesine çıkılmış olmasın. Ve bu kaydeler aynı zamanda, inşallah bizim vereceğimiz birazdan bu kaydeler aynı zamanda tekfir meselelerinde bir mukaddime, bir mukaddime niteliğinde, bir giriş niteliğinde, bir temel niteliğinde olsun inşallah. Niyetimiz bu. Şimdi tekfir meselelerine giriyoruz ve diyoruz ki kardeşler. Tekfir meselelerine giriyoruz. Kaydelerimize geçiyoruz. Bakın bunlar çok önemlidir. Evli sünnet alimlerinin koyduğu kaydedir. Ve kişi tekfir meselelerini anlarken bu türlü kaide ve kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde ya mürciyenin saflarına girecektir ya da harici zihniyetli insanların, haricilerin, tekfircilerin saflarına girecektir. Ne zamanki selefi kaideler tekfir meselelerinde imal ettirilirse, amele sokulursa işte o zaman kişi ehli sünnetin anladığı gibi bu meseleleri anlamış olur. Şimdi birinci kaidemiz. Bakın bu önemli bir kaydı. Ki bütün kaideler önemlidir. Birinci kaidemiz şu. Tekfir bakın kardeşler. Ancak ve ancak Allah ve Resulünün hakkıdır. Birinci kaidemiz bu. Tekfir ancak ve ancak Allah ve Resulünün hakkıdır. Duyguların, hamasi duyguların galeyana getiren duyguların tekfire bir dâhli yoktur. Hamasi duyguların Tekfire bir dahri yoktur. Tekfir ancak ve ancak Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Peki ha, neden? Ne Hamasi duygular insanları galeyana getiren duygular. Tamam. Bunların bun, yani e, karşı taraftan bir zulüm gö gördüğü, gördüğü zaman veya işte bak bu bir kafire, y, y, kafirin yüzüne güldü yok bu kafirin e, elini tuttu e, sıkıştı onunla el. Yok bu kafirle, kafir bir devlete hava üstünü açtı vesaire bu türlü hamasi duygularla, galeyana getiren duygularla yani tekfirin şartlarını ve engellerini gözetmeksizin yapılan tekfir batıl tekfirdir. Tekfir ancak ve ancak Allah ve hakkıdır. Peki neden? Bakın çünkü tekfir kardeşler şer'i bir lafızdır. Ve şer'i hususların mercii şeraattir. Duygularımız, duygusallıklarımız değildir. İbn-i Teymiye Rahimallah minhac sünnede ve başka eserlerinde diyor ki tekfir Allah ve Resulünün hakkıdır. Elimizde kesin bir delil olmadıkça biz bizi tekfir edenleri tekfir edemeyiz diyor İbn-i e, İbn Teymiye Rahimallah. İbn-i Kayyim Rahimallah da el-kafiyetü el şafiyede el el diyor ki el-kufru hakkullahi thumme rasulihi el-kufru hakkullahi thumme rasulihi Bin nasıl yesbutu la bi fulani Küfür Allah'ın sonra resulünün hakkıdır filan kişinin sözüyle değil nasılla sabit olur diyor. Duyguların tekfir meselesine dediğimiz gibi dakhli yoktur. Bakın kardeşler, duyguların tekfir meselesine dahlinin olmadığının delillerinden biri Hatib İbni Ebi Belta'a kıssasıdır. Bukhari ve Müslim'de ve işte İbni Mace hariç diğer sünenlerde Azir radıyallahu anh'tan gelen bu kıssa nasıl? Hatib İbni Ebi Belta'a Bakın kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Kureş kafirlerini hücum etmek için hazırlıklar yapıyor. Çünkü bunlar e, işte barışı ve antlaşmayı bozmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara saldırma planı yaparken Hatib radıyallahu an Kureyş'e bir mektup yazıyor. Mektupta ne var? Mektupta Resulullah'ın kendilerine hücum edeceğini ve planladığı bazı eylemleri bildiriyor mektupta. Bunun üzerine Allah azze ve celle Hatib radıyallahu an'ın yaptığı bu yaptığını, işte mektubun şu yerde, şu kadında olduğunu Aleyhissalatu vesselam'a vahiy ile bildiriyor. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Ali, Miqdad ve Zubeyr radıyallahu anhum bunları Mektubu müşriklere ulaştırmadan önce mektubun bulunduğu kadını yakalayıp mektubu getirmeleri için görevlendiriyor bunları aleyhissalatü vesselam. Onlar da hemen yola koyuluyorlar. Gidip mektubu kadından alıyorlar ve, Resul ve Resulullah'a getiriyorlar. Mektupta Hatib'in Mekkeli müşriklere yazmış olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin planladığı bazı eylemler hakkında bilgiler var mektupta. Şimdi bakın buraya dikkat edin kardeşler. Eğer bu mektup Kureyş'e ulaşmış olsaydı Resulullah ve ordusu... Resulullah ve ordusu olan ashabı ne gibi zararla karşılaşabilirlerdi? Bakın bir, Müslümanlar hucuma geçtiklerinde ne olurdu? Karşı tarafın bundan habersiz olduğunu zannederek ilerleyecekti Müslümanlar değil mi? Çünkü Hatıb radıyallahu an mektubu ulaştırmış onlara mesela. Aleyhissalatu vesselam yakalamadan önce ulaştırmış bir mektup gitseydi. Kureş kafirlerine ulaşsaydı. Müslümanlar hücum edeceklerdi onlara ve hücum ederken de Kureş kafirlerinin bu hücumdan habersiz olduğunu zannederek ilerleyeceklerdi. Bu birinci zarar. İki, kafirler bu süre zarfı içerisinde, önceden haberleri oldukları için, olacağı için bu süre zarfı içerisinde var güçleriyle savaş için plan ve hazırlık yapacaklardı vesaire ve daha birçok zarar görebilecekti Müslümanlar. Bakın, devam ediyoruz. Eziyet gören kim olacaktı? Yaratılmışların en hayırlısı aleyhissalatü vesselam. Yine kim olacaktı eziyet gören? Allah Resulü'nün ümmetinin en hayırlıları olan ashabı. İşte bütün bunlara rağmen Mektubu Resulullah'a getirdiğinde Resulullah Hatibu çağırtıp ne yap, ne yaptı ona? Ne dedi ona? Dedi ki: "Ya Hatibu, ma hamalaka ala ma sanacte? Ey Hatib, bu yaptığına seni sevk eden nedir? Bu yaptığına sebep nedir?" Hatip dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, senin yanındaki bu muhacirlerin her birinin Mekke'de bulunan Kureyş'lerle akrabalık bağları var." Bu sayede bunlar hem ailelerini hem de mallarını koruyorlar. Ben de Kureyş ile böyle bir akrabalık bağım bulunmadığı için orada bulunan ailemi korumalarını sağlamak üzere bir destek bulmayı istedim diyor Hatip. İşte Hatip radıyallahu anh mektubu yazmasının sebebi bu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Lekad Hatip size doğru söylemiştir diyor. Ömer radıyallahu anh hemen araya giriyor ne diyor? Ey Allah'ın Resulü müsaade edin şu münafın boynunu vurayım. Bakın dikkat edin. Aleyhissalatü vesselam hatibi tekfir etmedi. Eğer duyguların tekfi tekfire dahli olsaydı, duygusallıkların nasların önüne geçmesi diye bir şey söz konusu olsaydı, hatip durumundaki bir kişi tekfir edilirdi. Çünkü zar zararı Resulullah'a ve ashabına dönecekti. İşte tüm bunlar bize gösteriyor ki duygusallıklar şer'i nasların önüne geçemez. Duygusallıklar şer'i nasların anlamlarını yönlendiremez. Bilakis duygusallıklar şer'i naslara tabi olmak zorundadır. Bakın bir örnek daha verelim Müslim'deki hadiste. Bakın duygusallıkların tekfire dahli olmadığının, tekfire, tekfir meselesine hiçbir dahli olmadığının, en güzel örneklerinden bir tanesi Müslüm'deki Huzeyfe İbni Elyemen hadisi radıyallahu anh. Ne diyor? Şimdi Huzeyfe İbni Yemen radıyallahu anh Bedir'de hazır bulunmaktan ee, bulunamıyor. Ve diyor ki benim diyor Bedir'de hazır bulun, beni diyor Bedir'de hazır bulunmaktan ancak diyor e, müşriklere verdiğim ahd olmuştur. Şöyle ki diyor ben ve babam Hüseyl yola çıkmıştık. Bizi Kureş kafirleri yakaladılar yolda. Ve siz Muhammed'in yanına mı gitmek istiyorsunuz dediler bize. Biz o de onlara dedik ki diyor. Biz ona gitmek istemiyoruz. Biz ancak Medine'ye gitmek istiyoruz diyorlar. Bunun üzerine onlar bizden şöyle bir ah aldılar. İşte Medine'ye gideceğimize ve Muhammed'in beraberinde harp etmeyeceğimize dair Allah'ın ahdini ve yeminli misakını aldılar diyor bizden müşrikler. Biz de diyor mütakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ahd verme haberini kendisine haber verdik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne dedi kardeşler. Siz ikiniz Medine'ye gidiniz. Biz Müslümanlar verdiğimiz ahdleri yerine getirir tamamlarız ve onlara karşı Allah'tan yardım dileriz diyor aleyhissalatü Vesselam'ın isimdeki adıstı. Bakın kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Huzeyfe İbnül Yemen'e? Bunlar kafirdir. Bunlar Allah ve Resulünün düşmanıdır mı dedi. Bunlar bizim evlerimizden, bunlar bizi evlerimizden, yurtlarımızdan çıkaran, mallarımızı bırakmamıza sebep olan kafirlerdir mi dedi. Bunlar kafirlerdir, bize böyle böyle yaptılar mı dedi. Hayır. Ne dedi? Dedi ki onlara karşı ahitlerimizi yerine getirir ve onlara karşı Allah'tan yardım dileriz dedi. Yani madem ki siz... Ahitte bulundunuz bu müşriklere, biz de bunu yerine getiririz ve onlara karşı Allah'tan yardım dileriz dedi Vesselam. Görüyor musunuz bu olay bize nasıl da hamasi duygularla hareket edilmeyeceğini, bir akiz şer'i ölçülerle hareket edilmesi gerektiğini gösteriyor. Halbuki yaşadığımız bu dönem bunun tam tersi nedir maalesef? Ne kadar da çok görüyoruz birçok grup ve şahıslar hamasi duygularla yaklaşarak, ve cahil avamın gözünde de bunları süsleyerek kendilerini ve onları galeyana getirerek filan hakim hakkında filan yönetici hakkında filan kişi hakkında çok basit bir şekilde kafir, kafir olduğu hükmünü veriyorlar. Bu kimselerin yaptıkları zulüm ve masiyetleri öne, ön, öne sürerek işte bunlar Müslümanlara nasıl da ediyor işte nasıl da haram işliyorlar işte şu kafirin yüzüne güldü şununla el sıkıştı şu adama şu ülkeye hava üstünü açtı şöyle oldu böyle oldu şeklindeki gerekçeleri öne sürerek tekfir ediyorlar insanları tamamıyla şer'i naslardan uzak hamasi duygulara dayanan bir yaklaşım. Halbuki ehli sünnetin akidesinde bir kimse ne kadar günah işlerse işlesin küfür haddine ulaşmadığı müddetçe tekfir edilmez. Ve acayiptir ki bazı insanlar kendilerini selefe nispet ediyorlar ve bununla birlikte ehli sünnetin olmazsa olmazlarına tamamıyla muhalefet ediyorlar. Öyleyse kardeşler bakın birinci kaidemiz ne? Duygusallıkların, duyguların, özellikle de hamasi duyguların tekfire dahli yoktur. Tekfire dahli yoktur. İkinci kaydemiz. Bakın şimdi kardeşler. Bu da çok önemli kaydelerden birisidir. Bakın. Ehli sünnet. bunu Lafızları iyi dinlemeniz gerekir. Bir, bir kelime bile kaçırmamanız gerekir. Meseleyi yakalamak için. Bakın. Ehli sünnet. ihtimalli olan. Diğer bir tabirle ihtimal taşıyan amel ve sözler ile ihtimalli olmayan yani ihtimal taşımayan amel ve sözleri birbirinden ayırırlar. Ehli sünnet ihtimalli olan amel ve sözler ile ihtimalli olmayan amel ve sözleri birbirinden ayırırlar. Yani bakın her kim bir fiil işler ya da bir söz sarf ederse bu söz veya fiil hem küfür olma, hem de küfür olmama ihtimalini taşıyorsa. Yani bu fiilde ve sözde hem küfür olma, hem de küfür olmama ihtimali varsa, bu kişi direkt tekfir edilmez. Ve fiilinin küfür olduğu söylenmez. Bilakis tafsillendirmek gerekir, sormak gerekir, tafsile gitmek gerekir. Eğer yaptığı fiil veya sözle küfri olan ihtimali yapmışsa, Tafsile gittiğimizde gittiğimizde yaptığı bu fiil veya sözle küfri olan ihtimali yaptığı ortaya çıkarsa o zaman bu yaptığın küfürdür denilir. Yaptığının küfür olduğuna hükmedilir. Eğer bu yaptığı fiil veya sözle küfri olmayan ihtimali yapmışsa küfri olmayan ihtimali yaptığı ortaya çıkarsa tavsiyle gittiğimizde o zaman bu yaptığın küfür değildir denilir. Yaptığının küfür olmadığına hükmedilir. Bakın bu kaidenin delillerinden biri az önceki Hatip hadisi. Dikkat edin. Kaideyi delillendiriyoruz. Bakın Hatip radıyallahu anh'ın fiili buna delildir. Şimdi Hatip radıyallahu anh'a baktığımızda biz bir fiil işlemiştir. Ve bu fiil ve işlediği bu fiil yani nedir o? İşte kafirlere mektup yazıp onlara yardımda bulunması. Hatip radıyallahu anh bir fiil işlemiştir. Ve bu fiil zahiren hem küfür olma hem de küfür olmama ihtimalini taşımaktadır. Bu nedenle de ne yapmıştır Aleyhissalatu vesselam tafsile giderek meselenin hakikatını sormuştur Hatibe. Ve demiştir ki ya Hatibuma hamaleke sanat. Ey Hatib bu yaptığını seni sevk eden nedir? Bakın tavsiye gitmiştir, sormuştur. Hatib de demiştir ki ma faaltu kufran ve irtidaden irtidadan ve bil kufri ba'del islam. Şimdi dikkat edin Hatib'in sözüne. Ben bunu küfür olarak yapmadım. İrtidad olarak da yapmadım. Ve Müslüman olduktan sonra küfre rıza göstermiş de değilim. Bakın hadisteki istedilen noktası şu. Hatip bu fiilindeki küfür olma yönüyle küfür olmama yönünü açıklamış mıdır bizzat hadiste? Açıklamıştır. Hem de kendi sözleriyle. Demiştir ki ben bunu küfür olarak yapmadım. İrtidat olarak da yapmadım. Ve Müslüman olduktan sonra küfre rıza göstermiş de değilim. İşte istidilen noktası şurası. Hatip bu fiilindeki küfür olma yönüyle küfür olmama yönünü açıklamış ve küfür olma yönüyle yapmadığını söylemiştir küfür olma yönüyle yapmadığını söylemiştir. O yüzden demiştir ben bunu irtidat niyetiyle yapmadım. Kalbi olarak yapmadım. Onlara muhabbet beslediğim için kalbi olarak yapmadım. Resulullah da bunu ikrar ederek hatıp doğru söylemiştir diyor zaten. Öyleyse bakın ihtimalli amel ve sözlerde ihtimalli muhtemel olan küfür olup olmadığı muhtemel olan amel ve sözlerde tavsiye gidilir. Direkt bir hüküm verilmez. Bakın Allah azze ve celle bu menheci insanlara da belirtiyor kitabında. Mesela Allah azze ve celle İblis kendisine secde etmekten imtina edince Allah azze ve celle ne dedi? Dedi ki: "Ma menenke allate tescud iz emertuk?" Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten me neden nedir? Soruyor Allah azze ve celle. Allah azze ve celle biliyor ama bize usul veriyor. Soruyor, seni secde etmekten me neden nedir? Allah Azze ve Celle iblise secde etmesini emrettiğinde bakın, iblis secde etmedi kardeşler. Ve bu iblisin secde etmemesinin küfür olma ihtimali de vardı, olmama ihtimali de vardı. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki bütün insanlara secde etmeyi emrediyor. Şimdi bir insan secde etmediği zaman kafir olur mu? Hadi bir secdeyi etmedi, kafir olur mu? Bir vakit tamaz kılmadı, kafir olur mu mesela? Veya diğer bir emir, herhangi bir emir, oruç tut, kafir olur mu? racı olan olmaz. Peki neden secde? Neden i, i, iblis kafir oldu bununla? Bakın Allah azze ve celle ona soruyor. Ma men'ake allate suud iz emertuk? Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten mi neden nedir? Şimdi iblis secde etmedi, tamam. İblisin secde etmemesinin küfür olma ihtimali de vardı, olmama ihtimali de vardı. Bunun üzerine Allah azze ve celle sebebini sordu. İblis de ne yaptı? Secde etmeme sebebini belirtti. Neydi sebebi? Kibirdi ve büyüklenmeydi. Böylece secde etmemesinin küfür olmama yönü kalktı. Geriye ne kaldı? Küfür olma yönü kaldı. İşte bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu tekfir etti. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyurdu sonra? Büyüklendi ve kâfirlerden oldu dedi. Bakın Allah Azze ve Celle tekrarlıyorum. İblisi emrettiğinde secde etmesini. İblis bundan imtina edince küfür olma yönü var olmama yönü var. Bir insan ameli terk etse asıl olan küfür olmaması. Ama bunu kibir ve birazdan tekfirin zaten çeşitleri gelecek. E, küfrün çeşitleri gelecek. Bir insan bunu herhangi bir ibadeti hatta yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmamayı sırf Allah'ın dinine karşı kibirden dolayı yaparsa onda bile kafir olur. O yüzden secde etmeme olayının küfür olma ihtimali var olmama ihtimali var. Allah Azze ve Celle bunun üzerine sordu. İblis de sebebini belirtti. Kibiri koydu ortaya. Onu taştan, onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın. Kibir olduğunu belirtti. Sebebi buydu. Büyüklenmeydi. Böylece yaptığı bu fiilin ne olduğu ortaya çıkmış oldu. Küfür olduğu ortaya çıkmış oldu. Çünkü küfre götürenlerden bir de kibir ve büyüklenmedir. Böylece küfür olmama ihtimali kalkmış, küfür olma ihtimali ise kesinleşmiş oldu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu tekfir etti ve dikeb: Ebavostek kenne ki, minel kafirin. Büyüklendi, kibirlendi kafirlerden oldu. İşte bu da bize kardeşler küfür olma ve küfür olma ve küfür olmama ihtimali taşıyan söz ve fiillerde acele etmememiz gerektiğine, tafsile gitmemiz gerektiğine bir işarettir. Bu kaideyi bakın, bu kaideyi kardeşler alimlerimiz de açık bir şekilde belirtmişlerdir. Mesela İmam Şafii el-Um'da, Mürtet hükmü babında Hatıbibine Ebi Belça hadisinden söz ederken bu kaydı açık bir şekilde söz konusu ediyor. Yine İbni Teymiye Sarımül Mes'ul'de İbni cebir el-Hambeli Fetul başlarında vesaire hepsi bu kaydelerden söz etmişlerdir. Yine bu kaydı eski ve yeni birçok ilim ehli, ehli sünnet alimlerimiz tatbikde etmişlerdir kaydı. Tatbikde etmişlerdir. Mesela İbni Kudam el-Muğni'de zekat vermeyi reddedenlerin fiillerine karşı ta tavsiye gidilmesi gerektiğini söylemiştir küfür olma yönüyle mi vermeyi reddediyorlar yoksa küfür olmama yönüyle mi vermeyi reddediyorlar Çünkü biliyorsunuz zekatı vermeyen bir insan bunu reddeden bir insan savaşırsa küfürdür. Vermemekle inat etmekle yani öldürmeye göz alırsa küfürdür bu. İşte küfür olmama yönüyle mi vermeyi reddediyorlar yoksa küfür olma yönüyle mi vermeyi reddediyorlar? Tavsiye gidilmesi gerektiğini söyleyebilirim Luka'm. Küfür olmama yönüyle vermiyorlarsa tekfir edileceklerini küf şey küfür olma yönüyle vermiyorlarsa bu zekatı tekfir edileceklerini aksi takdirde tekfir edilmeyeceğini belirtiyor. Aynı şekilde bu kaideyi İmam Ahmet de takbir, tatbik etmiştir, uygulamıştır. Mesela İbn-i Bedaül Fevaed'de i̇bn Akil'den naklediyor. Bir adam İmam Ahmet'e geliyor. Bakın. Burayı dinleyin. Burada soru soracağım. İbn-i Kayyım Rahimullah Bedaül i̇bn Akil'den naklediyor. Bir adam İmam Ahmet'e soruyor. Diyor ki bir müezzin. Dikkat edin şimdi bu lafza. İnce bir nokta var. Bir müezzin. Eşhedü en la ilahe illallah. Veya şöyle bir müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür dersi müezzin ezan okuyor şu kısma geldi eşhedü enne Muhammeden Resulullah şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür dersi bir adam da ona dese ki bu lafı üzerine bu müezzine dese ki yalan söyledin bakın adam diyor ki şahadet ediyorum Muhammed Allah'ın Resulüdür bir adam da çıkıyor ona diyor ki yalan söyledin İmam Ahmed'e soruluyor böyle diyen bir kimse tekfir edilir mi? İmam Ahmet de diyor ki hayır edilmez. Neden kardeşler? Neden? Bakın. Çünkü dikkat edin şimdi. Şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür sözüne karşı yalan söyledin diyen bir adamın durumu muhtemeldir. Adamın bu sözü muhtemeldir. Ya bu adam yalan söyledin derken Muhammed Allah'ın resulü değildir demek istiyordur. Çünkü müezzine dedi, şahide derim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Bu adam dedi ki, yalan söylüyorsun. Ya adam, ya bu adam yalan söylüyorsun derken Muhammed'in Allah'ın resulü olduğunu inkar etmek için söylüyor. Yani Muhammed Allah'ın resulü değildir demek istiyordur. Bu ihtimal var bu sözünde. Ya da müezzine şunu demek istiyordur. Sen Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahidet etmen de yalancısın diyordur. Çünkü müezzin diyor ya şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. O da ona sen yalancısın derken, yalan söylüyorsun derken yani sen Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahadet etmende yalan söylüyorsun. Yoksa Muhammed Allah'ın Resulü'dür bunu yalanlamıyorum. Ama senin buna şahadet etmende yalancısın demek istiyordur. İkisi de muhtemel. Arap dilisi yakında da Türkçe mantıkla da ikisi de muhtemel. Müezzin dedi ki ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Birisi de geldi dedi ki sen yalan söylüyorsun. Ya yalan söylüyorsun derken Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu, olduğunda yalan söylüyorsun diyordur. Ya da bu şahadetinde sen yalancısın. Yani böyle bir şahadette bulunmuyorsun demektir. İşte bu sözün küfür olma ve olmama ihtimali olunca İmam Ahmet bu kişiyi tekfir etmemiştir. Küfür sözü söylediğine hükmetmemiştir. Mesela yine bakın bu kaideyi imal ettirecek o kadar e, alanlar ve hususlar vardır ki. Mesela e, Binbaz Rahimullah. Her kim kabrin etrafında tavaf ediyorsa direkt tekfir edilmez. Küf fiilinin küfür olduğu söylenmez diyor lejne fetvalarında. Tavsile gitmek gerektiğini belirtir. Eğer bu tavaf oradaki kabrin sahibi için yapılıyorsa, ona takarrub niyetiyle yapılıyorsa bu küfürdür. Ancak tavafı Allah için yapıyor ama o yerin be bereketine, o mekanın bereketine itikad ettiğinden dolayı orayı seçmişse tavafta, işte bu küfür değildir nedir? Bidattır. O yüzden biliyorsunuz te teberrükün aslı bizzat zata yönelmediği müddetçe nedir? Asıl zatı kastedip bütün e, bereketin diz direkt onun tasarrufunda olduğunu inanmaksızın sadece teberrük niyetiyle yapılıyorsa biliyorsunuz bu bidattır. Sayı olan te teberrüğün dışındaki teberrükler nedir? Bidattır küfür değildir. O yüzden bu insan tavaf ederken tavaf ederken ya bizzat kabirdeki in zatı kastederek ona tavaf ediyordur, onun zatına tavaf ediyordur, bu ona ibadet etmek olur, bu küfürdür. Ya da kabir etrafındaki tavaf ederken ki Türkiye'de bu tecrübeyle sabittir, hepsi bu ikinci kısmı yapıyordular. Nedir o? Bizzat tavaf Allah'a ama orayı bereketli görüyor. İşte bu adam salih zat, Allah azze ve celle onun vesilesiyle bereket verir. Biliyorsunuz bu tevessül oluyor küçük şiriktir. İşte burada tavsiye gidilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ki zaten tecrübeyle de sabit bunu yapanların Türkiye'de %90'ından fazlası belki %99'a yakın bizzat ölünün zatını kassetmemektedirler. Tarafın aslı Allah'adır ölü, ölü arada vesiledir. Bu küçük şıktır. O yüzden bakın İbn-i Allah bu söylediğim kaydeyi yani küfür olma ve olmama ihtimali olan sözlerde tavsiye edilir kaydesini uygulamıştır. Az önce verdiğim gibi İmam Şafi ah Ahmet bin Hanbel bunu uygulamıştır. İbn-i bunu ikrar etmiştir. Ve az önce nasları da söyledik, hatıp hadisini söyledik. Yine Allah Azze ve Celle'nin iblisle olan muhatabından söz ettik. Dediğimiz gibi ilim ehli de bunları uygulamıştır. Bakın yine aynı şekilde e, Binbaz Başkanlığında Rahimallah lejne fetva vermiştir. Ne demiştir? Kabir başında kurban kesmek kurban kesme olayı muhtemeldir. Her kim ölüye takarrub olsun diye kesiyorsa küfretmiştir. Ancak o mekanın bereketine itigat ettiği için orada kesiyorsa bu küfür değildir, bidattır. Şeyh albani de rahim Allah bunu ifade etmiştir. Eski Suud Müftüsü Muhammed İbrahim rahim Allah da fetvalarında bunu bu şekilde belirtmiştir. İbn-i Teymiye rahim Allah fetvanın fetvasında kabrin başında yapılan duanın muhtemel olduğunu, eğer ölüye tekarrup olarak dua ediyorsa şirk, mekanın bereketine itigat ettiği için dua ediyorsa bidat olduğunu belirtmiştir. Alimlerimizin hepsi bunları bu kaideyi imale sokmuşlardır. Eski yeni bütün alimlerimiz bunu, İmale sokmuşlardır. O yüzden kavrin başında kurban kesen bir insanın yaptığı bu fiile direkt küfür veya kendisine direkt kafir demeyeceksin. Yaptığı bu fiil muhtemeldir. Soracaksın bunu niçin yapıyorsun? İşte ben bunu ölüye yapıyorum. Ölü için kesiyorum bu küfürdür. Fiilinin küfür olduğuna hükmedilir. Yine kendisi fiilinin küfür olduğuna hükmedilir. Yine kendisi hakkında tekfirin engelleri ve şartları gözüktür. O ayrı. Ama diyorsa ki hayır, ben bu kurbanı Allah için kesiyorum. Ama burası bu salih zat, bu arada vesile olur, Allah azze ve celle bunun yüzü sürü hürmetine kurbanımı daha çok kabul eder, buranın bereketli olduğuna itikad ediyorum. O zaman bu yaptığının küçük küfür olduğuna e, veya bidat olduğunu diyelim, bidat olduğuna hükmedilir. Mesela bakın, bu kaydayı imal ettirelim. Mesela şefaat ya Resulallah sözü muhtemeldir. Bunu özellikle bunu Türkiye için konuşuyorum bakın. Türkiye'de bu muhtemeldir. Arap dilinde bunun muhtemelliği yok. Çünkü Arap dilinde zaten Ya Resulallah terkibiyle birlikte bellidir. Ama şefaat Ya Resulallah sözü Türkiye için konuşuyorum. Çünkü tecrübeyle sabittir ki örfi ıslahında, Türkiye'nin örfi ıslahında, örfi kullanımında sabit olmuştur ki bu sözü söyleyenlerin birçoğu tevessül kastediyorlar. O yüzden nice insanlara sorulmuştur ki ben bizzat kendimde sormuşumdur. Şefaat Ya Resulallah diyen insanlar Hayır ben Resulullah'ın ismini söylüyorum ki Allah Azze ve Celle onun yüzü, yüzü suyu hürmetine Onun şefaatini bize versin demiş oluyorlar Evet yaptığı bidattır ama şefaat ya Resulallah sözü Türkiye için muhtemelli bir söz haline gelmiştir. Çünkü biliyorsunuz lugavi hakikat, şer'i hakikat ve örfi hakikatler vardır. Şefaat ya Resulallah sözü Türkiye'nin örfi hakikatında, örfi ıslahında, örfi kullanımında sabit olmuştur ki bu sözü söyleyenlerin birçoğu tevessülü kastediyorlar O yüzden sorduğunda Allah peygamberini vesile kılacaktır derler birçoğu. O zaman bizim Türkiye'nin örfü kullanımında bu söz muhtemel, tavsile gitmek gerekir. Eğer bu nida Resulullah'ın zatını istederek ondan istemekse bu küfürdür. Kasıt vesile kılmak, onun ismini zikrederek Allah'a yönelip vesile kılmaksa bu bidattır. Öyleyse ehli sünnet alimlerimiz küfür olma ve olmama ihtimalini taşıyan söz ve fiillerin tavsile gitmeden küfri söz ve fiiller olduğuna hükmetmemişlerdir. O zaman ikinci kaidemiz nedir kardeşler? Küfür olma ve olmama ihtimalini taşıyan söz ve fiiller hakkında hüküm vermeden önce tavsiye edilir. Özellikle günümüzdeki tekfirciler bu kaidelerden ne kadar da uzaklar. İlimden uzak bir şekilde zanlarla ve hamazi duygularla insanları kolayca tekfir ediyorlar. Yani kafirlerin verdiği haberlerle medyadan okudukları duydukları birçok görsel veya yazılı olarak karşılaştıkları hitaplarla, haberlerle çok basit bir şekilde insanları, Müslümanları tekfir ediyorlar. Hocam, Hazreti, tekfirciler Hazreti Ömer'in bir zahire hükmederiz. Resulullah zamanında iç dünyamızdan haber veriliyordu. Sözüne nasıl cevap verilir? Evet, biz de onu diyoruz ki zahir muhtemeldir. Zahir eğer muhtemelse, aynı şeyi söylüyoruz zaten. Eğer zahir muhtemelse direkt sözünün direkt sözünün e, küfür veya Şirk olduğuna hükmedilmez. Aynı şeyi söylüyoruz zaten. Zahiren bu adamın yaptığı muhtemel. O yüzden bu tekfirciler şer'i kaideleri hiç göz önünde bulundurmazlar. Şer'i kaideleri hiç umursamazlar. Çünkü zaten çoğunun bu kaidelerden haberi bile yok. Bırakın uygulamayı, insan bildiği şeyi uygular. Çoğunun bundan haberi bile yok. Tamamıyla duygusallıkla meseleye yaklaşarak cehalet çukuruna batmışlardır. Ve özellikle Ömer radıyallahu anh ve diğer alimlerin söylediği bir zahire hükmederiz. O bize hüccettir. Bizim lehimize hüccettir. Evet biz bu insanların zahirine baktığımızda e, zahir, tekfirin şartları ve engelleri zaten zahirde uygulanır. Tekfirin şartları ve engelleri yerine gelmemişse zahiren küfretmemiş demektir. İşte bunu anlayamıyorlar. Cehalete bu noktada bakmışlar zaten. Evet biz insanların zahirine hükmederiz. Çünkü sen tekfirin şartlarını ve engellerini ancak ve ancak zahirde uygulayabilirsin. Zahirde uygularsın adamın. Bakarsın adam buluğa ermemiştir. Zahirde küfrediyor. Şirk müşrik mi diyeceğiz? Bak tekfirin engeli bir engeli var ortada buluğa ermemesi gibi. Veya cahil olması gibi. İşte zahiren cahil bu adam. İşte zahirene hükmediyoruz. Zahiren cahilliği İslam özür saymıştır. Bunu yakalamıyorlar. Evet. Üçüncü kaydemiz. Ehli sünnet indinde belli bir türü tekfir etme ile bakın dikkat edin. Üçüncü kaydemiz. Ehli sünnet indinde Belli bir türü tekfir etme ile belli bir şahsı yani muayyen bir şahsı tekfir etme arasında büyük bir fark vardır. ehl sünnet bunların arasını ayırmıştır. Tür ve şahsın arasını ayırmıştır. ehli sünnet bakın. Buluğa ermiş ve aklı yerinde olan şirk veya küfre bulaşmış bir kişiyi tekrarlıyorum. ehli sünnet buluğa ermiş ve aklı yerinde olan Şirk veya küfre bulaşmış bir kişiyi tekfirin şartları yerine gelip manileri yani engelleri ortadan kalkmadığı müddetçe muayyen tekfir etmezler. İşte bu olayı yakalarsak az önceki sorunuz da zaten daha iyi anlaşılacaktır. Zahirle hükmederiz olayı. Evet. Şimdi bakın bir daha vurguluyorum ki zaten tekfirin şartları ve engelleri allak bullak hiç bilinmiyor bu meseleler doğru uzun. Zaten adam şart ne, onun mukabilinde engel ne? İkisini bile bilmiyor. Ayrı şeyler zannediyor. Tamamıyla bu bir ıslahdır diye alimler şart ve engelsizini koymuş. İkisi iç içedir. Bakın, bu o yüzden bu noktayı yakalayacaksınız kardeşler. Yani insanların kanını, malını, canını helal saymak bu kadar basit değil. Hanımını cariye almak bu kadar basit değil. Ehli sünnet buluğa ermiş ve aklı yerinde olan şirk veya küfre bulaşmış bir kişiyi tekfirin şartları yerine gelip manileri yani engelleri ortadan kalkmadığı müddetçe muayyen tekfir etmezler. Yani şartlar yerine gelip engelleri kalkmadığı müddetçe muayyen tekfirde bulunmazlar. Bakın bu şartlar dört tanedir. Dikkat edin şimdi. Tekfirin şartları dört tanedir. Manileri de şartların zıttı olmak üzere dört tanedir. O yüzden bakın tekfirin şartları ve engelleri iki ıslak konuyor. Şart ve engel veya mani fark etmez. Şart ve mani, engel. Bu şartlar dört tanedir. Maniler nedir peki? Engel nedir peki? Engel bu şartların zıttıdır. Yani mukabilidir diyelim diğer bir tabirle. Bunu açacağız. Bakın bu şartlar dediğimiz gibi dört tanedir. Maniler de şartların zıttı olmak üzere dört tanedir. Genelde kardeşlerin çoğu şart ve engel hususunu anlamış değiller. Bu nedenle buna dikkat edin inşallah. Şart anlaşıldıktan son e, yani şart e, anlaşıldıktan anlaşılmayla birlikte engel de aynı şekilde aynı anda anlaşılacaktır. Şart ne engel ne bunu tamamıyla birbirine zaten karıştırıyorlar. Bakın şimdi dikkat edin. Dediğimiz gibi üçüncü kaidemiz neydi? Üçüncü kaide ehl sünnet indinde ehli sünnet tür ile şahsi muayyen şahsı e, birbirinden ayırmıştır. Ve Muayyen şahıs hakkında ancak ve ancak tekfirin şartları yerine gelip engelleri kalktığı zaman muayyen şahsı tekfir etmişlerdir. İşte bu tekfirin şartları dörttür ve bunun mukabili olan engelleri de dörttür. Birinci şart bakın ilim. Yani hüccetin ulaşmış olması ve burada fehmül hüccu olayı da vardır. Buna e, ilerki dediğimiz gibi bu dersimiz bizim giriş mahiyetinde. O yüzden çok fazla tavsilata gitmeyeceğiz. İnşallah bu giriş mahiyetinde bunun devamı ileride gelecek. O yüzden... Ee, ileride bu, bu meselelerin çok geniş bir şekilde tavsilatına değineceğiz. Ancak burada muhtasar olarak geçiyoruz. Bakın birinci şartımız ilim. Yani bu adam bilecek. Yani hükmü bilmesi gerekir. Küfür olan bu veya şirk olan bu hükmü bilmesi gerekir. Tekfir ed edilebilmesi için, kişinin tekfir edilebilmesi için hükmü bilmesi gerekir. Bu şartın mukabili zıttına mani diyoruz işte. Nedir? Bu şartın mukabili zıttı nedir? Bu şartın mukabili zıttı olan engel cehalettir. O zaman birinci şart nedir? İlim. Engel nedir? Cehalet. O zaman ilim bilme şartı yerine gelecek. Cehalet engeli ortadan kalkacak. Anladık mı? Bu noktayı yakaladık mı? Evet hocam. Şartla engeli anladık. Ş engel şartın mukabilinde bir şey. Şart ne dedik? İlim. Engel ne o zaman? Cehalet. Cehalet. tekfirini engel ne oluyor bu adamın? Cehalet. Cehal Tekfir edilmesi için şart ne? İlim. Anladık mı? Evet. He, yani bu adam cahil olmayacak, cehaleti ortaya, ortadan kalkacak bilmesi şart. Bu birinci şart. O zaman kişinin tekfir edilebilmesi için bilmesi şart. Buraya vurguluyoruz. Zıttı olarak ele aldığımızda ne diyoruz? Cehalet tekfirin engellerindendir. Kişiyi tekfire engeldir. Bu şarta... Yani ilim şartına delil oldukça fazladır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَا اِنِتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَىٰكَ مِنَ الْاِلْمِينَ اِنَّكَ اِذَا eğer sana gelen ilimden sonra sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Bakın ayetin mefhumul muhalefeti Bak oğlum eğer sınavı geçersen sana şeker alırım. Yani geçmezsen ancak sınavı geçersen sana şeker alırım. Yani geçmezsen şeker almam. İşte şeker almam kısmı mefhumul muhalefeti oluyor. Sınavı sen şeker alırım kısmı veya oyuncak alırım kısmı nas'ın mentukudur. Mefhumul muhalefeti geçmezsen almam demektir. İşte ayetin mefhumul muhalefetine dikkat edin şimdi. andolsun eğer sana gelen ilimden sonra onların hevasına uyacak olursan. Demek ki. Sana ilim gelmeden önce hevalarını uyarsan zalimlerden olmazsın. İlimin şartı. Yine Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Kim kendisine hidayet yani doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme şokarız orası ne kötü bir yerdir diyor Allah Azze ve Celle. Bakın kim kendisine hidayet belli olduktan sonra bes belli olduktan sonra peygambere muhalefet ederse. Demek ki hidayet kendisine belli olmadı olmadan önce. ilim kendisine gelmeden önce, hakkında bir bilgi sahibi olmadan önce cehenneme sokulmaz. Anladık mı? O yüzden işte Kur'an geldiği insanlara direkt tak onu al. Bununla bu işte sana hidayet gelmiş demektir. Meselemiz o değil. İlmin bizzat o adamın kendisine ulaşmasından bahsediyoruz. Adamın kendisine ulaşmasından bahsediyoruz. Çünkü aksi taktirde Kur'an gelse bile diğer teklifin engelleri ve şartları vardır. Bu adam o hak, ayeti bilse, o konu hakkındaki nası bilse bile bu yine illa yeterli değildir. Çünkü direkt tek, diğer teklifin engelleri ve şartları vardır. Mesela Kudamay bin Mazun birazdan gelecek. İçki ayetini bilmiyor muydu? İçkin haram olduğunu, içkin haram olduğu ayetini biliyordu ve bu apaçık değil miydi? çıktı. Buna rağmen tekfir edildi mi? Edilmedi. O yüzden hidayet kendisine belli olduktan sonra işte Kur'an bizim önümüzde hidayet bes belli bitti. Hiç insanlar gitsin okusunlar veya okudu anlamadı beni ilgilendirmez. Bunlar batıl. O yüzden Kudam İbnü Mez'un gibi ki Ömer radıyallahu an döneminde bu. Yani Aleyhselatu vesselam da ölmüş o kadar da zaman da geçmiş. Ömer radıyallahu an halifeli döneminde haram e, haramı helal sayıyor ve bu kadar açık ve net olan bir mevzuda ve ayetleri, hadisleri bildiğini de söylüyor. Bu konu hakkındaki haram olduğuna dair ama buna rağmen diğer ayetlerle tevil ettiği için tekfir edilmiyor. O zaman diyoruz ki bakın Allah Azze ve Celle buyuruyor. Kim kendisine hidayet belli olduktan sonra bu direkt Kur'an ulaşması olayı da değildir. Birazdan onlara da geleceğiz. Kim kendisine hidayet do yani doğru yol belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur. Müminlerin yolundan başkasına uyarsa ona yöne onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir yerdir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki hidayet belli olmasa yani ilim kendisine zahir olmazsa o zaman bu ayetin kapsamı içerisinde değil. İşte bu ayette ve bundan önceki ayette bu şarta delildir. Yani i̇lim şartına delildir. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi zaten Arapçası nasıl onun? Lehul huda. Hidayet kendisine abacık belli olduktan sonra. O yüzden tebeyyün yani açık bilme şarttır ayette. Tebeyyene, açıkça bilme şarttır ayette. O zaman ilim şart. O yüzden İbn-i Hüseyin Rahimullah da El-Kavaidul Musla'nın sonlarında bu ayetle istidlar ediyor. Evet bakın bu tekfirin birinci şartı. Ve engeli de cehalet dedik. Şartı ilim, engeli cehalet. Tekfir etmeni engel cehalet. İkinci şart bakın isteyerek yapma. Kendi iradesiyle yapma. Evet ikinci şart. <gülüyor> değil. Arkadaşlar idare etsin artık. Yukarıda tamirat varmış. idare etsinler. Evet. evet. İkinci şartımız şimdi ikinci şartımız isteyerek yapma kardeşler. Yani kendi iradesiyle, kendi tercihiyle yapma. İkinci şart bu küfür veya fiili, küfür veya sözü. Küfür fiili veya sözü kendi isteğiyle, kendi iradesiyle, kendi tercihiyle yapma. Yani kişiden sadır olan küfri söz veya fiilleri kendi isteğiyle yapması. Bu şartın mukabili olan yani zıttı olan engel nedir? İkra. Tamam. O zaman ikinci şart tercihen yapma. Kendi tercihiyle yapma. Bunun mukabilinde olan tekfirin engeli ise nedir? İkrahtır. Yani bu küfür olan bu söz veya fiili ikrah altında yapmasıdır. Kendisine zorla yaptırılmasıdır. Eğer ikrah altında yapıyorsa bu onun tekfirine engeldir. O zaman kişinin tekfir edilebilmesi için isteyerek yapması şarttır. Zıttı olarak ele aldığımızda, mukabili olarak ele aldığımızda ise diyoruz ki ikra tekfirin engellerindendir. Kişiyi tekfire engeldir. Şart tercih etmesi, engel ise ikra altında olması. Bakın bu şartın delili Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kalbi mutmayın, kalbi imanla mutmayın olmuş halde. Men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde ikrah altında zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra küfreden, sonra da zaten diyor, velakin men şeraha bil kufri sadren. Fe aleyhim gadebun minallahi ve lehum azabun azim. İnandıktan sonra küfreden ve böylece Göğsünü küfre açanlara Allah'tan bir gazap vardır ve onlar için azim azap vardır. Başında ne diyor ayette? Kalbi imanla dolmuş olduğu halde ikrah altında olanlar müstesna. O zaman bu şartta zaten herhangi bir ihtilaf yok. Bu şartta bir zaten herhangi bir ihtilaf yok. Bu da açıktır. Şart isteyerek yapması, ikra engel ise, tekfirini engel ise ikrah altında bu küfrü veya fiili yapması. Evet bakın 3. şart Küfrü olan sözü veya fiili kasten yapma. Bu da şarttır. Tekfir edilebilmesi için şarttır. Küfrü olan sözü veya fiili kasten yapması. Bu şartın mukabili zıttı yani enge, e, ma, manisi ne? Zıttı olan engel ne? Hata etmesi. O zaman ne diyoruz? Kişinin tekfir edilebilmesi için kasıtlı olarak yapması şarttır. Zıttı olarak ele aldığımızda hissediyoruz diyoruz ki hataen yapması tekfirin engellerindendir. Kişiyi tekfire engeller. Mesela sebkul lisan gibi. Sebkul lisan denilen olay gibi. Nedir sebkul lisan? Ağızdan kaçması, dil sürçmesi gibi. İşte Müslim'deki hadiste, Müslim'deki Enes'ten gelen hadis gibi mesela. Kaybolmuş bineğini bulan adamın ne demesi? Allahu men tabdi ve ene rabbuk. Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbim diyerek lisan hali olması adamda. Yani dil sürçmesi veya ağızdan kaçması. Ee, yani kasten yapmaması gibi. Bu da bu şartın delilidir. Dördüncü şart, bakın en önemli şartlardan bir tanesi. Yanında makul yani geçerli bir tevilin e, bulunmaması. Yanında makul geçerli bir tevilin bulunmaması. Tamam? Bu şarttır. Tekfir edebilmen için. Yanında makul bir geçerli tevil yok bu adamın. Bu da şarttır tekfir edilir. Kendisinde yani kendisinden küfür söz yahut fiil sadır olan bir kimsenin yaptığı bu söz veya fiile dair geçerli bir tevilin olmaması şarttır tekfir etmek için. Bu şartın mukabili yani zıttı olan engel nedir? Mâni nedir? Geçerli bir tevilin bulunmasıdır. O zaman geçerli bir tevilin bulunması adamın ne Tekfirine engeldir. Tekfir etmen için geçerli bir tevilin olmaması şarttır. Tamam bu yine tersten alıyorum. Geçerli tevilin bulunması bulunmaması şarttır tekfir edebilmen için. Geçerli bir tevilin bulunması da bu adamda engeldir onu tekfir etmene. O zaman kişinin tekfir edilebilmesi için geçerli bir tevilin olması şarttır diyoruz. Zıttı olarak ele aldığımızda ise diyoruz ki geçerli tevil tekfirin engellerindendir. Kişinin tekfirini engeldir. Bunu bile bile defalarca tekrarlıyorum bazı cümleleri. Yani çünkü o kadar cehalet hakim ki defalarca insanlara anlatılmasına rağmen bunları bilmiyorlar. Bakın bu şartın delilleri, delillerinden biri sahabenin icmasıdır. Abdülrezzak'ta, hakimin müstedirekinde ve başka yerlerde de var. Sahabeden olan İbn, Kudame İbni Mez'un radıyallahu anh, Ömer radıyallahu an zamanında ne yapıyor? İçki içiyor, içkiyi helal sayıyor. Ve bu, bu kimse içki ayetlerini de, içki hadislerini de biliyor. Aleyhissalatü vesselamın sözlerini de biliyor. Ömer radıyallahu anh'a getiriliyor Kudame İbni Mez'un, şikayet ediliyor zaten. Ömer radıyallahu an ne diyor? Niçin içtiğini soruyor. O da ne yapıyor? Kudame İbni Mez'un da ne diyor? Şu ayetle istidlal ediyor içki içme. Leisa alellezine ve ve İman edip salih amel işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, sakınanları iman ettikleri ve salih amel işledikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Yani diyor ki ben bu ayetin dâhiline giriyorum Kudam Ebrizoğlu. Ben iman edip salih amel işleyenlerdenim diyor. Dolayısıyla Allah azze ve celle de ayette ne diyor? İman edip salih amel işleyenlere tattıklarından dolayı bir günah yoktur diyor. Maide suresiyle delil getiriyor. İstidlal ediyor bu ayetle. Haramı helal, helali haram yapıyor. Hani bunlar diyorlar, kafî meselelerde e, tekfir, direkt tekfir edersin. Eee olmayan meselelerde e, şey, kafî olan meselelere tekfir etmeyiz. Kafî olmayan meselelerde direkt tekfir ederiz. Eğer mesele zahirlik, hafilik ve hafi olmamazlık ise bundan daha zahir ne mesele olabilir? İçkinin haram olması meselesi. Evet, Kur'an direkt ulaştı bu adam ayeti bildi ve ayete ulaşma şansı var. Bitti olduğu gibi direkt tekfir ederiz bu adamı. Burak bunu, Burak bu olayı bundan daha üstün mertebe kudamı benim var onda e, sabit olmuştur. Nedir daha üstün mertebe? Bu adam sahabedir. Ve bu adam ayetlerle istilal ediyor ve içki ayetlerini de biliyor. O yüzden Ömer radıyallahu anh ona sorduğunda bu ayetleri bildiğini belirtiyor. Tamam diyor ayet var ama ben Allah azze ve celle'nin şu ayetini biliyorum. İman edip salih amel işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Ben de iman edip salih amel işleyenlerdenim diyor. Yani Allah'tan korktuğum zaman istediğimi içerim şeklinde tevil ederek harama helal sayıyor. Bakın bu da tevilin delili. Tevilin şartının delili. Hatta bazı rivayetlerde bakın inşallah ben zaten bu ayeti tefsir usulü derslerimizde birçok içinde farklı istidlal olduğu için tekfir meselesiyle alakalı değil. Tekfir usulüyle alakalı. Bunda çok önemli bir istidlaller olduğu için bu hadisi özellikle işleyeceğim. Bakın bu bu rivayetin bu hadisin bazı rivayetlerinde Ömer radıyallahu anh diyor ki yok mu bu Kudaime ibn Masud'la edecek, susturacak, hüccetini çökertecek diyor. Sonra İbn Abbas çıkıyor zaten. Kur'an'ın tercümanı çıkıyor, münazere ediyor, hüccetini çökertiyor. Diyor ki sen diyor ayetin lafızlarına dikkat etmiyorsun. Eğer ayetin lafızlarına dikkat etseydin diyor bu ayetle işsizler etmezdin diyor. Ayetin lafızlarında iman edip salih amel işleyenler ve Allah'tan korkanlar diyor. Sen Allah'tan korksaydın içki içmezdin diyor. Ve hücretini çökertiyor. Bakın görüyor musunuz? Münazara ortamı bile hazırlanıyor bunun için. Böyle bugünkü cahillerin dediği gibi bu kadar basit değil olay. Hiçbir tekfirin engellerini şartlarını gözetme. Hamasi duygularla tut insanları çok basit bir şekilde tekfir et. Bu kadar basit değil. Vallahi Kudam Ebn-i bugün bu, bu şekilde çıksaydı insanların önüne ve onun sahabe olmadığını bilselerdi söylemeseydi ben sahabeyim hepsi, herkes o sahabeyi tekfir ederdi bundan dolayı. Hamasi duyguları ön plana çıkarak. Çıkartarak. Hocam burada bir soru sorabilir miyim? Evet. Kur'an'ın üzülünden şüphesi olmayan tevilinden dolayı tekfir edilmez diye bir kayıt var böyle sünnette? Kur'an'ın üzülünden yani Kur'an'ın inişinden şüphesi olmayan birisi tevil ettiklerinden dolayı tekfir edilmez diye bir kaydı var mı? Vallahi kaydıya anlamadım. ne olduğunu. Yani Kur'an'ın bütün tevhilleri için geçerli mi bu? Hayır bak şimdi tevilin zaten kısımları ben ne dedim? Bu muhtasar. Tamam? Bu, bu bizim dersimiz muhtasar. Bunun çok tavsili girmiyoruz. O yüzden evet. biz dersin ismini mukaddime, temel kaydeler olarak isimlendirdik. Evet tevilin nerede geçerli, nerede geçerli olmayacağı yerler var ama çok basit cevap Tevilin geçerli olup olmama meselesi nisbidir. Bir insan vardır ki yoldan eziyet verecek şeyi kaldırma meselesinde tevilli geçerli olmaz bu adamın. Bazı insanlar vardır ki i̇bn Teymi'nin dediği gibi bu görecelidir. Bu göreceli bir meseledir. Ki zaten birazdan gelecek. Ne olursa olsun meseleleri tespit de etsek bunu uygulayacak alimlerdir. Taharet almayı bilmeyenler değildir. Bu gelecek. Evet dediğimiz gibi bakın. Kudame binimaz, onu tekfir etmediler. Haramı helal yaptı. Hem de bu kadar açık bir meselede. Hem de içkinin haram olduğunu dediğimiz gibi ayetlerini de biliyor. Ama ne yapıyor? Başka bir ayetle tevil ediyor ve bu tevili onun tekfirine engel oluyor. Bakın hatta burada bir pandez arasında şunu söyleyeyim. Az önce dedin ya ona da bir atıftır. Hangi evet. meselelerde tevil geçerli? Tevili sadece lugatla sınırlayanların cehaletini gösterir bu. İşte esin sıfatlarda te tevil geçerli işte arada lugat var bilmem ne sadece lugatla sınırlayanların cehaletini gösterir. İşte istivanın farklı anlamlarına gelebiliyor o yüzden insanlar bunu tevil ettikleri için biz tekfir etmiyoruz İbn-i i̇bn İmam Nevi'yi çünkü tekfir edemezler önünde daha gibi insanlar var bütün ümmeti karşılarında bulacaklar kolay yöne kaçıyorlar. Ya lugat var şu var bu var bir kelimenin üç manası var bu işte bu nas e, onların cahil olduklarını gösterir. O yüzden baktığın zaman e, Kudame İbn-i lugatla lügatla etmemiştir başka bir ayet getirmiştir onunla istilal etmiştir. E bugün, bugün küfür şirk işleyenler ayetlerle, hadislerle istilal etmiyorlar mı? Çölde devesi kaybolan insan, insan ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin. Zayıf hadisle de istilal etmiyor mu? Sen nasıl hadisine sahih dedin? Elbani'yi taklit ederek. O da aynı şeyi yapıp alemini taklit ederek ona sahih dedi. Fark yok aranızda. O yüzden lugatı tevili sadece lugatla sınırlayanların cehaletini gösterir bu. Ümmetten hiç kimse bunu söylememiştir. 1400 senedir günümüzdeki muhasır de dair hiç kimse tevili lugatla sınırlamamıştır. Kişi başka ayetler, başka hadisler de getirir, onunla tevil eder ve onun tekfirine engel olur. Kudam Ebin Mezun'un yaptığı gibi. Maide suresiyle istilal etmesi gibi. İşte bu da senin o söylediğine atıftır. dediğim gibi bunların tavsili ileriki meselelerde gelecek. Bu sadece bir giriş mahiyetindedir. Temel kaide mukaddime mahiyetindedir. Üçüncü meseleyle ilgili de bir soru kafama takılacak hocam. Dil süsmesiyle yanlışlıkla ben senin Rabbin'im sen benim Ama olursun. şimdi bunlar uzayacak. Ders uzayacak böyle. Biz devam edelim inşallah. Tamam Devam edelim inşallah. Şimdi bakın. Evet. Kendisinden küfür söz veya fiil, sadır olan bir kimse hakkında bu dört şart yerine gelir. Ve engeller ortadan kalkarsa işte o zaman bu kişiyi muayyen olarak tekfir ederiz. Tamam. Saydığımız bu dört şart. İlim. Mukabilinde ne var? İlimin Ceharet. mukabilinde ne var? Cehalet var. Evet. Doğru mu? Mesela ne var? Bizim bu şartlardan bir tanesi. Alimler bunu söylerler mesela. E, buluğa ermesi falan da biz onu söylemedik özellikle. Çünkü buluğa erdiği, ermiş ve aklı yerine gelmiş insanlar bunu yaparsa hangi şartlar ve engelleri uygulanır diye biz cümleye başladığımız için e, akıl ve buluğu koymadık zaten. Çünkü onu da ayrı şart olarak koyanlar var. Ona zaten gerek yok o maruf. O yüzden ruhu al kalem kalemi ansalasin. Kalemi kişiden kaldırılmıştır. Bunlardan bir tanesi işte mecnundur. Bir tanesi işte bulu ermemiştir vesaire. O yüzden o şartları söylemenin gereği yok. Tamam? Yani evet. buluğa ermemesi onun engel engel engeldir. Mecnun olması engeldir. Akıllı olması ve bulu ermesi de nedir? Şarttır. O yüzden onlara değinmeye pek gerek yok. Bakın. Parantez arasında kardeşler şunu söylüyoruz. Şimdi parantezden önce az önce söylediğim ifadeyi bir daha kullanıyorum. Ondan sonra bir parantez açacağız. Bakın kendisinden küfür söz veya fiil sadır olan bir kimse dedik. Hakkında saydığımız dört şart yerine gelirse ve engeller de engelleri de onların mukabili olan o dört şartın mukabili olan engeller de ortadan kalkarsa işte o zaman kişi muayene olarak tek edilir. İşte burada bu parantez arası çok önemli. Senin sorduğun ve sormak istediğin sorularla da yakından alakası var aslında. Burayı yakalayamıyorlar insanlar. Bakın evet. bazı cahillerin zannettiği gibi bu şartları ve engelleri oturtacak kişiler daha taaret almasını bilmeyen kişiler değildir. O yüzden biz bu şartları koşuyoruz. Adam tutuyor birisini karşısına alıyor, şirk ve küfür olan sadır, şirk ve küfür sadır olan birisini alıyor, ona anlatıyor bir şeyler, bakıyor bunda tevil yok, cayet yok, bilmem ne hükm ediyor. Bunu da yapamaz. Bunu taaret almasını bilmeyen insanlar, usul okumamış, usul fıkıh usul Tefsir, usul, usul, hadis, usullü bunları okumamış, ilim ehli olmamış, e, akaid ilmi okumamış, tekniğin ve engellerinin ve şartlarının tafsilotlu bilmiyor. Bu türlü insanlar bunları oturtamazlar. Bunları işte senin sorduğun sorular da Musa abi hep bu is e, e, e, meselelerin dakik meseleleri. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tevil evet. ortaya koyuyoruz. Adam diyor ki hangi meselede tevil, hangi meselede te tevil geçerli değil. Ben adama şimdi hüccel ikame ettim, ilim kalktı mı? i̇bn Abbas gitti haricilerle münazara etti. Münazara da susturdu, yine tekfir etmedi onları. Ne yapacağız? Ve hariciler yeryüzündeki en helal, en haram olan şeylerden birisine helal saydılar. Sahabenin kanlarını, mallarını helal saydılar. Haramı helal yaptılar. Ve i̇bn Abbas gitti münazere etti susturdu onları buna rağmen tekfir etmedi. O yüzden İbni i diyor sahabe icma etmiştir onların tekfir edilmemesinde. Ahmet İbn-i Hanbel memunun karşısında İbn-i Ebi Duat Mu'tezili sapıkla bidat ehliyle münazere etti susturdu ve tekfir etmedi. Memunun arkasında kılmaya devam etti. O yüzden İbni i dediği gibi bunlar muayyen cemileri tekfir etmemiştir ve namaz da kılmıştır. Ama bizimkiler bir hadis söylüyor adam kabul etmiyor onu bir ayet duyduruyor ve hüccet kalktı adam tekfir kafir müşrik tağut kafir direkt tekfir ediyorlar insanları. Tamamıyla hamasi duygulardan yoksa hiç bunlar ilime bina etmemiştir bu e, hükümlerini. O yüzden vurguluyorum ve söylüyorum bazı cahillerin zannettiği gibi bu şartları ve engelleri yerine oturtacak kişiler taharet almasını bilmeyen kişiler değildir. Bu şartların yerine gelip gelmediğini tespit edecek olan ilim ehlidir. Cahiller değildir. Neden? Çünkü tekfir meselesi alimlerin icmasıyla içtihadi meseledir. İçtihadi meseledir. İçtihadi de ancak kim yapar içtihadı? Alimler yapar. Olay bitmiştir. Eğer tekfir meselesi içtihadi ise ki icma en içtihadidir. Tekfir meselesi içtihadi olmayacak da ne içtihadi olacak? Miras alınmaz, namazı kılınmaz, kefenlenmez, gusül edilmez gibi birçok hükümler uygulanıyor. Böyle ağır bir mesele içtihadi olmayacak da ne olacak? Madem ki bu mesele içtihadidir tekfir meselesi, ümmetin icmasına göre de içtihadı ancak ancak ve ancak ilim ehli yapar. Dolayısıyla bitmiştir. Tekfirin engelleri şartları ben adama bu ayeti söyledim bitti kafir yok böyle bir şey. Evet dördüncü kaidemiz bakın kardeşler dördüncü kaydaya geçiyoruz. Şunu bilin ki kardeşler bu çok önemli kaidelerden birisidir. İhtilaf edilen meselelerde tekfir söz konusu olmaz. Kaidemizi tekrarlıyorum. İhtilaf edilen yani küfür mü yoksa değil mi? İhtilaflı olan bir husus bir söz veya fiil birisinden sadır olduğu zaman bu, bu burada tekfir söz konusu olmaz. Eğer ihtilaflı ise yani daha da açıyorum. Mesela bazen alimler bir husus hakkında, bir söz veya fiil hakkında bu küfür müdür yoksa değil midir diye ihtilaf ederler. İşte bu küfür olup olmadığı ihtilaflı olan bir şeyi, söz veya fiili bir şahıs yaparsa bu şahıs tekfir edilmez. Küfür görenlere de göre, küfür o fiili veya sözü küfür gören alimlere göre de, görmeyen alimlere göre de ihtilaflı olduğu için bu husus tekfir edilmez. Küfür görenlere göre de tekfir edilmez. Çünkü ihtilaflı. Bu el sünnetin koyduğu kaidelerdendir. Çünkü neden? Alimlerin indinde bunun, bu söz veya fiilin küfür olup olmamasının ihtilaflı olması bir tür şüphedir ve tevildir. Vurguluyorum bir tür şüphedir ve tevildir. Bu nedenle sahibi tekfir edilmez. Bu kayda İbn Hacer Fetül Barda iman ne müslime yaptığı şarttı İbn Musa İmran yine bu kaydayı açık bir şekilde likaatlarında çokça çok yine bu kaydeyin Muhammed İbn Abdul Wahhab'da edururus seniyenin başlarında birinci cildinde yanlış hatırlamıyorum demiştir ki La nukeffiru illa ma'cima alimil biz ancak alimlerin icma ettikleri hususlardan dolayı teklif ederiz ki bu da iki şahadettir diyor yani sadece İki şahadeti bozan şeylerden dolayı tekfir etmek isteriz ama nasıl diyor? Bu şahadeti bozan şey alimlerin icma ettiği husus olacak. Yani şahadeti bozluğuna dair, tevhidi bozluğuna dair alimlerin icma ettiği bir mesele olacak. Eğer ise tekfir edilmez. O yüzden diyor ki la nukeffiru illa ma icma ulama Biz ancak alimlerin icma ettikleri hususlardan dolayı tekfir ederiz ki bu da iki şahadettir. Mesela bakın bu, bu kaideyi pratiğe sokalım bu kaideyi. Mesela en basit örnek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek. İstidlal, şey, istihlal ve cuhurt, inkar olmadığı müddetçe icma en küçük küfürdür. Bak iddia ediyorum sahabe tabi'in ve tabi tabi'inden dahil hiçbir ilim ehli bunun büyük küfür olduğunu söylememiştir. Hatta müteahhir son dönemlere kadar hiçbir muhakkik elle sur ilim ehli bunun küfür olduğunu, büyük küfür olduğunu söylememiştir. Bu hiç hiçbir nas bulamayız. Uzaktan yakından alakası olan hiçbir nas bulamayız. İbn Abbas'ın bile o küfürdür derken mutlak diğer sözüyle küfründüğüne küfür diyerek kayıtlıyor bunu. Mukayyet altına alıyor yani. Bütün tefsirlere, muhakkiklere baktığınızda selefi hepsi bunun sahabe tabi'in tabi'in, sahabelerin talebeleri, taus hepsi bunun küçük küfür olduğunu söylüyor. Sadece müteahhir en son dönemde günümüzde yaşayan bazı muasırlardan buna büyük küfür diyenler olmuştur sadece. Yani Kısası bu konuda icma var. Cedel babından tenezzulen cedel babından ihtilaflı bile desek ki ihtilaflı değildir dedik icma var ama ihtilaflı bile desek hadi var varsayım olarak yine de tekfir edemeyiz. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir diyenlere göre de küçük küfürdür diyenlere göre de tekfir edemeyiz. Neden? Çünkü mesele ihtilaflı. Bak diyorum ki icma var ama ihtilaflı bile olsa işte bu kaydayı tatbik ettiğimizde ne çıkıyor ortaya tekfir edemeyiz. Çünkü ihtilaflı mesele. Az önce verdiğim örnekleri alimlerden saydım bu örnekleri. Çünkü ihtilaf alimlerin ihtilaf etmesi ve bu ihtilafın güçlü olması bir tür şüphedir ve tevildir. Varsayım olarak bunun büyük küfür olarak bile kabul etsek bazı alimlere göre ne demiş oluruz? Bunun büyük küfür mü yoksa küçük küfür mü olduğunu ihtilaf var. İşte ihtilaf olunca burada kaide gündeme geliyor. Nedir kaide? İhtilaf edilen hususlarda, alimden ihtilaf ettiği hususlarda küfür mü değil mi? veya büyük küfür mü, küçük küfür mü? İhtilaf ettiği meselelerde evet sen hükmü söylersin, tercih edersin büyük küfür olduğunu ama muayyene indirgeyemezsin, kafir olduğunu söyleyemezsin. Mesela bir örnek daha verelim bakın. Bu örnek çok önemlidir. Kafirlere yardım etme meselesi. Bakın kafirlere yardım etme meselesi. Mesela bazen kafir bir devlet Müslüman bir devlete saldırıyor ve başka bir Müslüman devlet gelip bu kafir devlete Müslümanlara karşı yardım ediyor. Tamam. Mesela ne yapıyor? İşte hava üstünü açıyor vesaire. Ne gibi? Mesela Hatib İbni Ebi Belta'nın yaptığı fiil gibi. Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmesi. Kafirlere mektup yazması gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu khatıp radıyallahu anhı bu fiilinden dolayı kafirlere yapmış olduğu bu yardımdan dolayı tekfir etmemiştir. Hatta şunu bilin ki kardeşler. Casus, bakın şunu bilin. Casus ki casus nedir? Müslümanların haberlerini kafirlere nakleden kimsedir casus. Dört mezhebin ittifakıyla casus olan bir kimse kafir değildir. Ve dört mezhep delil getirirken hatıp hadisiyle istidlal etmişlerdir. İbn-i de, İbnül i Kayyim Rahim Allah'ta, Zad-ül Mead'da, İbn-i İbn hatırladığım kadarıyla Sarim-ül Meslul'da tekfir edilmeyeceğini söylemişlerdir casusun. Dört mezhebin ittifakı da bu yöndedir. Ve hatıp hadisiyle istidlal etmişlerdir ve küfür olduğuna delil olmadığını söylemişlerdir. Peki casus nedir dedik? Bakın casus kardeşler Müslümanlara karşı kafirlere yardım eden kimsedir hem de tabir sahiyse bakın avam bir tabirle söylüyorum yardımın kralını yapan kimsedir casus. Müslümanların tüm planlarını alt üst eden kimsedir. Bununla birlikte casus bununla birlikte ümmet casu tekfir etmemiştir. Bu da gösteriyor ki mücerret yardım, sade yardım, sırf yardım küfür değildir. Peki ne zaman küfür olur bu yardım? Küfür olma yönüyle yaparsa küfür olur. Yardımın küfür olma yönü nedir? Kafirlere yardım etmesi ve bununla küfür dininin İslam dinine üstünlüğünü istemesidir. İşte küfür yönü budur yardımın. Ancak bu şekilde olursa küfür. İşte bu yönlü yardım küfür olan yardımdır. O yüzden hatipin sözlerine dikkat edin. Bakın, hatip de işin bu noktasına vurgu yaptı. Bu ilmi fıkhi noktayı bildiği için ne dedi? Ma fe altu kufra nuvala irtida eden velar idan bil kufri badel İslam. Ben bunu küfür olarak yapmadım. İslamdan yüz çevirmek için de yapmadım. İrtidad olarak da yapmadım. Niyetim küf küfürü savunma. Yani ben kalbimden küfürü istemiyorum. Küfürü kabul etmiyorum. Ve Müslüman olduktan sonra küfre rıza göstermiş de değilim. O yüzden bu yardımı küfre rıza gösterme, kafir dininin İslam dinine üstün gelmesini isteme, vecihiyle, isteme yönüyle yapılırsa küfürdür. İşte bu yönlü yapılmadığı zaman küfür değil, masiyet olur, büyük günahlardan olur. İşte tüm bunlara rağmen biri gelip de, bak bu kadar söylediğim hususlar, yani alimlerin bu istidlali ve alimlerin bu yardımı küfür görmemesine rağmen. Tüm bunlara rağmen biri gelip de, ben bunu büyük küfür görüyorum derse... Yani casusluk veya işte kafirlere yardım, bunu Müslümanlara karşı kafirlere yardım, bunu büyük küfür görüyorum derse en az söylenecek şey nedir? Kaydemizle alakalı. Bu konu ihtilaflıdır. Doğru mu? Çünkü dediğimiz gibi dört mesela zaten buna küfür değildir demiş. Bütün bu hakikatiler bunu söylemiş. Birisi gelip çıksa da ben bunu büyük küfür görüyorum dese en azından ne deriz? En basit En azından, en az söylenecek şey bu konu ihtilaflıdır. Peki Peki kaydemiz ne? İhtilaflı meselelerde tekfir edemezsin. Yine istillah çöktü. Bu nedenle tekfir edemezsin. Çünkü kaidemiz ne diyordu? İhtilaflı olan meselelerde tekfir etmek yoktur. Ama tekfircilere baksan. Hep vurguluyorum. Özellikle hamasi duygu olarak vurguluyorum bunu. Çünkü bunlarda tamamıyla bunlar hakim. Hamasi duygularla hareket ederek. işte bunlar kafirlere yardım ediyorlar. Bunlar kafirdir. Bunlar hava üstünü açtı. Yok böyle yaptı. Yok o ülkeye gitti. Onunla el sıkıştı. Ona sarıldı. Yok silah alışverişinde bulmuş, şöyle böyle tutup fasık Müslümanları veya fasık olan bazı yöneticileri ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Bunlar tamamıyla selefi kaidelerden ve ilimden uzak hükümlerdir, tavırlardır. Evet, beşinci kaidemiz kardeşler. Bakın. Küfre götüren, küfre neden olan, Küfre iten sebepler, etkenler vardır. Ve bunun sayısı altıdır. Ve bunların sayısı altıdır. Bakın, beşinci kaidemiz nedir? Küfre götüren, küfre neden olan, küfre iten sebepler, etkenler vardır. Ve bunların sayısı altıdır. Birinci sebep, etken, neden nedir? Et tekzib vel cuhud. Yani yalanlama ve inkar etme. Mesela, Kendisinde veya kendisine şer'i bir hükmün, bir kişi düşünelim, kendisine şer'i bir hüküm, bir haber, şer'i bir haber getiriyorsun ve onu bildiği halde yalanlıyor ve inkar ediyor. Bu ilim ehlinin icmasıyla küfürdür ve irtidattır. Çünkü Allah ve Resulü yalanlamaktır. Tamam o zaman beşinci kaidemiz neydi? Küfre götüren ve neden olan küfre iten, sebepler, etkenler, nedenler vardır. Küfre götürenler vardır. Bunların sayısı altıdır. Bunlardan birinci, birincisi dedik yani yalanlama ve inkar etme. İçini açtık dedi ki bu yalanlama ve inkar etme dini bir hükümü, dini bir haberi kendisine geldiği halde e, yalanlıyor ve inkar ediyor. Bu ilmi ehlin icmasi nedir? Küfürdür ve irtidattır. Mürted yapar insanı. Çünkü Allah ve Resulü yalanlamaktır. Burada bir fayda verelim. Tekzi bile cuhut arasında fark var. Yani yalanlamayla inkar etme arasında fark var. İnce fark var. İbn-i da o yüzden bu farka değinmiştir. Bakın cuhut yani inkar etme nedir? İnkar etme kardeşler beraberinde inadı getirir. Beraberinde inadı getirir sürükler. Yani inkarın beraberinde inat vardır. Ancak yalanlama yani tekzip böyle değildir. Yani tekzipte de böyle bir gereklilik, inat gerekliliği söz konusu değildir. Tamam birinci fark budur. Şöyle bir fark daha zikredilmiştir. Ee, mesela işte Yazın e, şifasına yaptığı haşiyesinde e, hafaci bu farkı zikretmiştir. Demiştir ki, cuhut yani inkar nedir? Demiştir ki inkar, ile ikrar etmekle birlikte zahirde yalanlamak demektir. Tekzip ise yani yalanlama ise... Böl, yalanlama ise yani yalanlamada ise böyle bir gereklilik söz konusu değildir. O yüzden inkarda ne var diyor? Cuhutta, inkarda ne var? Kalple ikrar etmekle birlikte zahirde yalanlamak var. Tekzipte ise yani yalanlamada ise böyle bir gereklilik söz konusu değil. Mesela ne gibi? Örnek vereyim hemen müşahadetten. Sen benim kalem... E, mesela birisi geldi benim kalemimi... E, ben mesela birisinin kalemini aldım. Ve bu aldığım bu kalemin o, kim, o kişinin olduğunu biliyorum. Mesela Ahmet'in kalemini aldım ve bu kalemin Ahmet'in kalemi olduğunu biliyorum. Ve Ahmet gelip bana diyor ki kalemimi ver. Ben de bildiğim halde bu bendeki kalem onun kalemi. Diyorum ki bu senin kalemin değil. İşte cuhut budur. İnkar budur. Ama yalanlamada böyle bir inat söz konusu değildir. Evet. İkinci etken, birinci etken el-cuhut e, ve tekzip küfrü. Yalanlama ve cuhut inkar küfrü. İkincisi el-i'rat küfrü. Bakın i̇bn Teymiye ve İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi kardeşler. İraat nedir? İraat Resulullah'tan, şeriat'tan, dinden yüz çevirmektir. Ama ne manada? Şu manada bakın. İbn -i -i, alemlerimizin de söylediği gibi, İbn-i söylediği gibi. Ne doğruluyorsun ne yalanlıyorsun. Yani umursamamazlık. Ne doğruluyorsun yani İslam dini ben doğru da demiyorum, yalan da demiyorum. Benim dünyamda böyle bir şey yok. Ben televizyon izliyorum, geziyorum, müziği dinliyorum. Bana göre İslam hak veya değil hak da demiyorum, değil de demiyorum. Beni ilgilendirmez. Benim dünyamda böyle bir şey yok. Yani ne doğruluyorsun, ne yalanlıyorsun. Yani hiç umursamıyorsun umurunda bile değil. İbn-i Kayyım'ın da dediği gibi i̇bn Kayyım şöyle açıklar, der ki ne Resulü yalanlıyor, ne de doğruluyor. Ne seviyor, ne buğz ediyor. Yani bunların kendi dünyasında hiç yeri yok. İşte ihrat budur. Yani ihradın birinci çeşidi budur. İkinci çeşit ihrat da vardır. İhrat küfrünün ikinci çeşidi ise nedir? Dinin aslından ihrad etmektir. Yani tevhide girmekten, İslam dinine girmekten yüz çevirmektir. Bu. Küfürdür. O zaman irad, iradı toparlayacak olacak, irad küfrünü toparlayacak olursak, ki buna Türkçesinde biraz yüz çevirme diyebiliriz, iki çeşittir. Bir, ne Resulü sever, ne buzeder ne İslam'ı sever, ne buzeder ne yalanlar, ne tasdik eder vesaire. İki, dinin aslından yüz çevirme iradetme etme. Yani İslam dinine girmeyi kabul etmez, İslam dinine girmez, tevhide girmez. Budur irad, küfrü olan. Ama bir de fiili irad vardır, burayı ayırıyoruz. Fiili irad vardır ki bu küfür değildir işte. O yüzden bunun konumuzla alakası yok fiili yüz çevirme mesela ne gibi Buhari'deki Ebu Vakıd el-Leysadi'si gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi geliyor biri halka yaklaşıyor biri utanıp geri duruyor biri de irad ediyor yani arkasını dönüp gidiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki size üç kişinin haberini vereyim mi diyor? Birincisi diyor sığındı Allah da onun sığınmasını aldı. Diğeri utandı Allah ondan utandı. Üçüncüsü ise işte irad etti yani yüz çevirip arkasını döndü gitti. Allah da ondan yüz çevirdi. Bu adam yüz çevirip gitti diye kafir olmadı ama yaptığı fiile ne diyor alehis salam ya O yüzden fiili irat konumuzun dışında. Söylediğimiz baştaki iki türlü irad küfürdür. Yoksa fiili irad küfür değildir. Bu kişi bu fiiliyle yani bu iradıyla küfre girmemiştir. Çünkü iradı fi fiili iraddır bu kişinin. Kalbi irad değildir o yüzden küfür değildir. Evet üçüncü etken, üçüncü küfür çeşidi. El-iba ve istikbar yani kibirlenme, büyüklenme, haktan burun kıvırma küfrü. Yani Allah'ın emrine karşı kibirlenme, büyüklenme mesela iblisin fiili buna örnektir. Allah azze ve celle'nin dediği gibi: "Ve izkulnil ilâketis cudû liâdeme Hani melekleri Adem'e secde edin demiştik de İblis sadece bütün melekler secde etmişler. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Halbuki bir kere secde etme küfür değil. Allah Azze ve Celle secde edin, Allah Azze ve Celle kimlere secde edin diyor, kimlere oruç tutun, namaz kılın diyor vesaire, Kimlere e, ne emirler veriyor, bunları yapmıyorlar kafir mi? Değil. E nasıl e, iblis bir secde etmedi kafir oldu? Neden? Çünkü onun secde etmemesinin yanında ne var? İstikbar, büyüklenme, kibirlenme. O yüzden bir insan kibirlenmeden dolayı Allah'ın dinini Allah'a karşı kibirlenmeden, büyüklenmeden dolayı yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmazsa bile kafir olur. Anladık mı? O yüzden bundan dolayı biz kafir oldu. Buna el-iba ve Yani kibirlenme, büyüklenme küfrü. Halbuki bir kere secde etmemek dediğimiz gibi küfür değil. Ama bu secde etmeme Allah'a karşı, dine karşı kibir nedeniyle olursa küfür olur. Her kim nefsini büyük görerek Allah'a itaat etmekten kibirlenirse kafir olur. Dördüncü etken nifaktır. Dört. Dördüncü etken nifaktır. Nifak. Dışında İslam'ı açığa vurup içinde küfrü gizlemesi demektir. Allah Azze ve Celle buyuruyor zaten. Muhakkak ki münafıklar kafirlerin en aşağı yerindedir, tabakasındadır. Beşinci etken şüphe etmek. Eşek küfrü. Bakın mesela e, peygamberin doğruluğundan şüphe etmek gibi. Mesela diyor ki ben peygamberin doğruluğundan şüphe ediyorum. Kıyamet saatinden şüphe ediyorum. Bu küfürdür ve irtidattır. İşte kef suresindeki bahçe sahibinin dediği gibi. Ne dedi? İşte bağına girdi. Şöyle dedi. Ben... Bunun bu bağın ebediyen yok olacağını zannetmiyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bu kişi ne yaptı? Bundan şüphe etti. Kıyametin kopacağından şüphe etti. Vallahi ve Allah azze bunu zaten sonra kafir olduğunu söyledi. Bu şüphe etmiştir ve şüphesi nedeniyle küfre girmiştir. Altıncı ve son etken cehalet. Bakın bu çok önemli. İbn-i de Müftah'ı Sa'de de, Mederci Sa'dekinde daha geniş bir şekilde söyler. Bu altı şıkkı zikreder. Bunlar küfre götüren sebepler, etkenler diye isimlendirilir altı tanedir. Beşini saydık altıncısı cehalet. Bakın, bu çok önemli. Cehalet eksilciler bunu tamamıyla altı seçmişler etmişler bu kaydayı. Bakın altıncı ve son etken cehalet. Bakın cehalet küfür sebeplerinden birisidir. Ancak dikkat edin. Bu kısım, burada sorular sorabilirim. Bakın dikkat edin. Bu kısım İslam'a girmeyenler içindir. Altıncı kısım cehalet dedik küfrü. Ancak bu cehalet küfrü, bu kısma dikkat edin. Bu cehalet küfrü İslam'a girmeyenler içindir. İslam'a girip sonra küfür veya şirk işleyenler için değildir. Yani İslam'a girdiğimizde Müslüman oldu. Ondan sonra şirk veya küfrü söz veya fiil sadır oldu. Bunun için değildir. Asli küfür içindir. Yani asli kafir içindir. Bu kısım İslam'a girmeyenler içindir. Mesela bir Yahudi veya bir Hristiyan İslam'ı bilmediği için hiç İslam diye bir dinden, İslam'ın varlığından, aleyhissalatu vesselam diye birisinin varlığından cahil olduğu için İslam'a girmezse bu kimse Müslüman, yine de Müslüman kabul edilmez. Birakis kafir, edil. kafir kabul edilir. Hiç İslam'ı duymazsa, bilmezse, böyle bir peygamber geldiğini bilmezse bile. Bu insan... Bu cahilliğinden dolayı işte cahil küfür budur. İslam dininin varlığı cehaletinden, Aleyhissalatu vesselam'ın geldiği cehaletinden böyle bir peygamber böyle bir hak peygamber olduğu cehaletinden dolayı da bu insan nedir? Bu kişiler tekfir edilir. O yüzden vurguluyorum. Bir Yahudi, bir Hristiyan hiç İslam'ı bilmediği için, İslam'ın varlığından cahil olduğu için İslam'a girmezse bu kimse Kafir kabul edilir. O yüzden Allah Azze ve Celle Tövbe suresinde buyuruyor ki وَاِنْ اَحَدُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَا كَلَامَ اللّٰهِ Eğer müşriklerden birisi, dikkat edin, senden sığınma talebinde bulunurlarsa Allah'ın kelamını içtinceye kadar ona sığınma hakkı tanı. Bakın eğer müşriklerden birisi senden sığınma talebinde bulunursa Allah'ın kelamını, bu cümleye dikkat edin, Allah'ın kelamını içtinceye kadar Bakın Allah'ın kelamını işitmeden önce bile Allah ona ne ismi verdi müşrik? Hiç Allah'ın kelamını işitmeden önce de ona müşrik ismini verdi. O eğer müşriklerden birisi senden sığınma talebinde bulunursa Allah'ın kelamını iştinceye kadar. Bak Allah'ın kelamını işitinceye kadar da o adam kafir. Hiç işitmese de o adam kafir. Biz o yüzden yer yüzünde yaşayan İslam'ı kabul etmeyen, hiç İslam'ı duymamış Amazon ormanlarında yaşayan herkese kafir hükmünü veririz. Kafir deriz, kafir ahkamını uygularız, namazlarını kılmayız, kefenlemeyiz, Müslüman mezarına gömmeyiz vesaire mirasla alakalı yoktur vesaire. Allah bunları Allah'ın kelamını işitmeden önce müşrik diye isimlendirmiştir. İşte bu asli kafirdir. Cehalet küfrü budur. Kastettiği İbn-i Yine Müslüm'deki Ebu Huleyla hadisinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki ki bu hadise çok dikkat edin. Hadis çok meşhur ve bilinen bir hadis. Ama çok meşhur ve bilinen bir hadis olmasına rağmen fıkhından tamamıyla gafil olunmuş bir hadis. Bakın aleyhissalatu vesselam diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ وَالَّذ۪ي Nefsi Muhammed Muhammed'in elinde, Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki, la yesma'u bi ahadun min hazihi'l Yahudi Yahudiyyun ve la Nasraniyun. Bu ümmetten Yahudi, Hristiyan herhangi bir kimse beni işitir de. Summe yamutu, sonra ölür ve lem yu'min billazi ursiltu bihi, sonra e, benim elle gönderilene iman etmediği halde ölürse İllâ kâne min eshâbin nâr. Muhakkak cehennem ehlinden olur. Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten Yahudi, Hristiyan, herhangi bir kimse beni işitirdi, sonra benimle gönderilene iman etmediği halde ölürse muhakkak cehennem ehlinden olur. Bakın bu hadisin fıkhı tamamıyla bilinmiyor. Dikkat edin şimdi. Bakın kardeşler. Peygamber'i işitmeden önce onlara ne ismi verdi? Evet musabe peygamberi işitmeden önce evet. ne ismi verdi onlara? Üschrük ismi verdi. Yahudi ve Hristiyan ismi verdi. Doğru mu? Evet. Müslüman değil demek. Şimdi de devam ediyoruz. Bakın Yahudi dedi bunlara. Dem demek ki işit meselerde Müslüman değiller. Peki neyler? Yahudi Hristiyanlar. Peki bunlar için ateş hükmünü ne zaman verdi Aleyhissalatu vesselam hadiste? Adını duyup iman etmeden. Her sonra, ne? işittikten sonra hükmediyor. Burası çok önemli. O yüzden İslam'a girmeyen tüm Yahudi, Hristiyan, Mecusi veya diğer İslam'a girmeyen bütün herkes cahil de olsalar kafirdirler. Hiç İslam'ı duymasalar da kafirdirler. Ancak ateşe girip girmemeleri duymalarıyla alakalıdır. Yani peygamberi duyduktan sonradır ateşe girmeleri. Duyup da iman etmezlerse işte o zaman ateşe girerler. Biz dünyada hiç duymayanlara kafir hükmü uygularız. Ama deriz mi Allah katında bunlar ahirette cehenneme girecek, ateşe girecek? Hayır. Neden? Neden biz onlara kafir diyoruz? Ama ateşlerini hükmetmiyoruz? Çünkü hiç duymazsalar da altıncı küfür olan cehalet küfrü var onlarda. Allah da bunları hiç Kur'an'ı duymadan, peygamberi de duymadan kafir, Yahudi, müşrik diye isimlendirmiştir. Ama ateşlerine ne zaman hükmedilir? İslam'ı duyup, bilip, iman etmedikten sonra. O yüzden duyup da iman etmezlerse işte o zaman ateşe girerler. Duymazlarsa biz onlara yine kafir deriz. Yine onları tekfir ederiz. Ancak ahiret işleri Allah'a kalmıştır. Bazı ilim ehlinin dediği, dediği üzere kıyamet günü imtihan olunurlar. O yüzden aleyhissalatü vesselam beni duyup da demiştir. Bakın demek ki duymayan kişinin durumu böyle değildir. Tabi bakın burada bir tembih var. Bu çok önemli bu da gözden kaçırılıyor. İlim ehlinin icmasıyla. Beni işitip de iman etmezse, sözü var ya buradaki işitme sırf işitmekten, sırf kulak işitmesinden ibaret değildir. Buradaki işitme, beni işitip de iman etmezse ateşe girer diyor. Buradaki işitme sırf kulak işitmesinden ibaret değildir. Bilakis beraberinde anlamın olduğu bir işitmedir. Beraberinde anlamanın olduğu bir işitme olacak. Bu işitmede iştirenin ne olduğunu anlayacak bu. Beraberinde anlamanın olduğu bir işlemedir. Aksi takdirde yine buna, e, yine bunun e, ahiretteki cehennemine hükmedemeyiz. Kafir deriz ama hükmedemeyiz. Bir Hristiyan, ya, bir Yahudi veya bir meclisi düşün. Biri sonra İslam'ı anlattı ama bu anlamanın beraberinde bir, an, e, e, İslam'ı anlattı, İslam'ı duydu. Ama bu duymanın beraberinde bir hiçbir anlama yok. Anlamanın mutlak söz konusu değil. O zaman bu adam yine duymuş hükmüne girmez. O yüzden kafir deriz ama ahiret hükmünü Allah'a bırakırız. O yüzden bir Arap Müslüman gelip de Arapça bilmeyen bir Yahudi veya Hristiyan'a Kur'an okursa yahut İslam'ı Arapça anlatırsa Yahudi bunu duymuş mudur, duymamış mıdır? Musa abi, Yahudi bunu duymuş mudur, duymamış mıdır? Duymuştur. Duymuştur. Ancak duymanın beraberinde anlama hasıl olmuş mudur? Hayır. Olmamıştır. Ben geliyorum, anlatıyorum. Diyorum ki Hazar Diniullah'dan ebi Yuhukaleke derkede anlattım. Adam bana böyle bakıyor. Tuhaf tuhaf bakıyor, dilimi bilmiyor. Duymuş mudur bu İslam dininin anlattığım şey? Duymuştur, evet. Kulak duyması olarak duymuştur. Ama bu duymanın beraberinde bir anlama söz konusu mu değil? O zaman bu bu hükm'e girmiyor, tamam? O yüzden dediğimiz gibi burada ilim elinin icmasıyla buradaki işitme sif işitme, sırf kulak işitmesi değildir. Sif bundan ibaret değildir. Öyleyse işitmeden kasıt nedir? Beraberinde anlamanın olduğu bir işitmedir. Ha şunu da belirtelim. Peki şunu da belirtelim. Anlamadan kasıt nedir? Ebu Bekir ve Ömer gibi Ömer gibi anlaması da değildir herhalde. Bu da ayrı. Ömer, Ebu Bekir ve Ömer gibi mi anlayacak? Hayır. Bunu kimse söylememiştir. Anlamadan kasıt duyduğu hitabın kendisine yönetilen hitabın ne anlama geldiğini bilmesidir. Budur. O yüzden ehli Sünnet Asli kafir ile İslam'a girip de kendisinden küfür sadır olanları birbirinden ayırmıştır karıştırılan bu geliyor adam diyor ki bak Allah Allah müşriklere Yahudilere Hristiyanlara cahil dedi vela dalin Amin e bunlar vela dalin sapıtanlar kim kim bunlar işte Hristiyanlar cahildi Bunlar bak yine Allah bunlara kafir dedi Demek ki bak cahil olduğu işte halde Allah bunlara kafir diyor Demek ki cahiletin hiçbir yeri yok işte bunlar asli kafir ile İslam'a girip de sonradan küfür edenlerin arasını ayırt edemiyorlar. Cehaletleri burada, burayı yakalamıyorlar. O yüzden İslam, o yüzden ehl-i sünnet, İslam'a hiç girmeyen asli kafir ile İslam'a girdikten sonra kendisinden şirk veya küfür sadır olanları birbirinden ayırmıştır. Tabii ki hiç İslam'a girmeyenlerin cehaleti söz konusu değil. Cahil de olsalar biz onların, onlara küfür hükmünü veririz. Ahiretteki işleri Allah'a kalmıştır. Ama ve vesselam dini, İslam dinini dünyada duydular. Ahirette de biz onların cehennemine hükmederiz o ayrı. O yüzden asli kafir ile alakalı nasları getiriyorlar. Yani kıyas mu al farık. E, e, farık bir kıyas. Hiçbir alakası yok konuyla. Bak diyor Allah diyor onları cahil diye isimlendirdi. Buna rağmen onlara kafir dedi. O zaman biz de ne yapıyoruz? Kafir diyoruz bu insanlara. Cahil de olsalar. Bu, kendisinden şirk ve küfür sadır olan Müslümanlara biz de kafir deriz diyorlar. Allah çünkü onları, müşrikleri kafir, cahil, akılsız, duymaz, bilmez isimlendirdiği halde ya zaten akılsız diye isimlendirirse zaten akılsızın, zaten akılsızlık tekfirin engellerindendir. Daha bunu anlamıyorlar. Bak diyor Allah onlara akılsız, beynsiz dedi. Buna rağmen tekfir etti. Ya zaten İslam'da zaten akıl olmayan mükellef değil ki. Ne alakası var konuyla? Ondan sonra bir de onlardaki cehalet bildiğimiz cehalet değil. Yani hiç ilimden habersiz olmaları değil o müşriklerin cehaleti. Onlar bildikleri halde iman etmeliler. O yüzden la ilahe illallah en güzel şekilde anladılar. Bunlar geliyorlar diyorlar ki bak Allah onlara cahil dediği halde tekfir etti. Demek ki cahil de olsa insanlar tekfir edilir. Halbuki onların cahil, Allah'ın onlara cahil demesinin anlamı şudur. Yani onlar bildiği halde amel etmeyeni Allah cahil demiştir. Yoksa ilimden habersiz değildi. O yüzden Yahudiler o oğullarını babalarını tanıdıkları gibi aleyhissalatü vesselam'ı tanıyorlardı. La ilahe illallah dediğinde hepsi zıtladı ya. Demek onlar cahil değiller. Bunların hiçbirini anlamıyorlar. Tamamıyla ilmi kaydelerden Uzak. O yüzden tekfircilerin en büyük cehaletlerinden biri bu noktada kendisi, kendini gösteriyor. Dediğim gibi bakın Allah o kafirlere cahil dedi. Buna rağmen tekfir etti diyor. Halbuki biz dedik zaten cahil de olsalar asli kafirleri biz tekfir ederiz. Ama iş, duymamışlarsa işleri Allah'a kalmıştır. İşte bunlar Nas'ları anlamamalarından kaynaklanıyor. Az önce o senin sorduğun bir soru da vardı. Ma evet. Neydi o madem ki ders ya, uzadı soktoruz, bir saat niyetlenmiştik. Yani Derslerle kalı çünkü. Ya dir sürtmesiyle suç, Zahirine hükümetme diyorsun. Ha, burada, e, burada, Şimdi bak zahirine bunu suç, anlamıyorlar. Için, tamam ben sorun aldım. Şöyle bir şey getiriyorlar. Bu şatahat e, bizim için de geçerli bu diyorlar. Geçerli mi onlar için de bu? Şatahat mı diyorlar buna? Böyle sözler söylediğinden dolayı biz tekfir edemeyiz diyorlar. Yanlış sözler kullanılmıştır. Allah tekfir etmemiştir. Siz nasıl ediyorsunuz diye İbn Arabi gibi kişilerin bu sözlerini tevil edip mazur görüyorlar bu. İş bu noktaya varabilir mi yani Hayır zaten Hayır zaten biz e, kişinin iç dünyasını sormuyoruz burada bizim konumuz bununla alakalıdır yani biz bir insanı gördüğümüz zaman asıl itibariyle şimdi kasten olayı Allah elindeki bir hükümdür Kasti olay Allah elindeki bir hükümdür yani bir insan e, tuttu Allah'a sövdü ağzından kaçmış olabilir doğru mu Tamam, o da, biz direkt Allah'a sövme olayında biz direkt bu, bu adamla onu te tekfir ederiz. Ama Allah indinde bu adam eğer bunu kasten söylememişse Allah indinde nedir bu insan? Bilmiyorum. Allah Allah indinde bu insan e, sorumlu değildir. O yüzden Aleyhisselatu vesselam o adamın gaybi durumundan bize haber vermiştir. Allahümme ente Rabbi, en ente Abdi ve ena Rabbuk. Sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. Ama bir insan geldi dedi ki bu zaten İslam dininde bu, ne olunur bu adam? Bu küfreden kafir olarak hükmedilir, getirilir, tövbe ettirilir değil mi? Sonra adam der ki ben bunu kaçtan söylemedim vesaire tövbe ediyorum vesaire bu adam hükmü kalkar. Biz küfrün etkenlerinden söz ediyoruz. Yoksa uygulama tekfirin şartlarıyla ve engelleriyle alakalıdır. Yoksa bu altı etken Allah'ın elindeki hükümle alakalıdır. Anlatabiliyor muyum? Mesela tekzip, yalanlama hükmü. Bir insan sayıkladığından dolayı da yalanlayabilir değil mi? Evet. Biz ondan bahsetmiyoruz o yüzden. Bizim buradaki etkenlerle tekvin engelleri ve şartlarını karıştırmayacağız. Tamam mı? Evet. Bunlar ikisi ayrı şeylerdir. Senin geldiğin ver, e, söylediğin diğer soruya gelince e, işte bunlar diyorlar ki biz insanların zahirine hükmederiz. Ya bak bu adam layık diyor demokrasi diyor işte Mısır'a gidiyor bak şöyle diyor böyle diyor işte e, layıklık diyor işte biz hani insanların zahirine hükmederiz. Bunlar cahillik. İnsanların zahir, zahir nedir zahir? Zaten ben yani bütün akide derslerinde özellikle bunun üzerine, üzerinde duruyorum. Zahir meselesi en batıl anlaşılan meselelerdendir. Hatta bizzat bizim kardeşler tarafından. Yani tekçircilere gitmeden önce. Zahir meselesi nedir? Zahir meselesi bütün şer'i naslar uygulandıktan sonra o şeye zahir denir. Şimdi Allah Azze ve Celle e, ben unuturum diyor. Bu ayetin zahirinden mi çıktık diyoruz biz. Yoksa zaten bu ayetin zahiri unutmamak mıdır? Bu ayetin zaten zahiri unutmamaktır. Çünkü diğer zahir İslam'ın zahiri bütün naslar ele alındıktan sonra zahirdir. Aksi takdirde ona zahir denmez. Senin cehaletin ona zahir diyor. O yüzden naslar bize tekfirin ve şar, enge, tekfirin engellerini ve şartlarını ortaya koymuştur. Tekfirin engelleri ve şartları yerine geldikten sonra o zaman o adamın o hali zahir oluyor. Tekfirin engelleri yerine şartları yerine gelip engelleri kalktıktan sonra o küfür ve fiili işlemesi odur zahir olayı. Bunları anlamıyorlar. İslam diyor ki, naslar diyor ki biz insanların zahirine hükmederiz. E, ondan sonra diğer naslarda da diyor ki tekfirin engelleri ve şartları var. Onlar uygulanmadan tekfir edilmez. Sen nasların bir kısmını al bir kısmını terk et. Yani zahirine hükmederiz, naslarını al ama tekfirin engelleri ve şartlarını belirten bu kadar nas bu kadar alim sözlerini terk et. Ondan sonra İslam zahire hükmetmiştir de. İslam'ın zahire hükmetmesi olayı tekfirin engelleri ve şartları iladır. Zahir olayı budur zaten. Bunun dışındaki zahir değil batılıdır zaten. Çünkü sen İslam'ın diğer naslarına küfretmemişsin. Küfretmişsin. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfretmişsin. O yüzden bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Allahu ala maşallah.